Merhabalar, hayırlı akşamlar TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir haftalık aradan sonra yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Bugün e, uzun bir hikayeyi, hüzünle biten e, uzun bir hikayeyi konuşacağız. Allah izin verirse e, ezberlerin dışında ona yeni sorular ekleyerek belki konuşmayı arzu ediyoruz. Niyetimiz o olacak. Endülüs konuşacağız. Endülüs İslam medeniyetini ne oldu, neler oldu, bugüne ne kaldı? Batıya etkisinden çok belki bize etkisi e, ya da ne olmalıydı o etki. Buraları konuşacağız inşallah bu haftaki programımızda. Kiminle her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar götürdünüz. Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız hocam? Şükür diyelim, Allah bu günlerimizi anlatmasın. Amin, Ecmai'in. Hocam yine Mutat olduğu üzere sizi takip e, ediyoruz. O takiple başlayalım. Niye bu kısmı açmak istiyorum? Onu da belki siz söyledikten sonra ben söylerim. Bursa'daydınız. Evet. Bursa'ya bir Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi. Evet. De bir konuşmaya, evet. bir dizi konuşmanın bu haftaki durağı olarak zannediyorum. Gittiniz. Ne oldu orada? Orayı konuşmak istiyorum biraz. Güzel bir soru. Çünkü Bursa'ya sık sık gittiğim illerden bir tanesi. Ee, bu gidişimde hakikaten e, ümitlendim. Çünkü Bursa tarih dokusunu e, fark etmiş. Ve o dokuyu e, tekrar açığa çıkartmak. Hmm. E, yapılan yanlışları tahsiye etmeye başlamış. Bu önemli. E, neticede zararı neresinden dönersek kardır. E, Kendimizi idrak noktasında mekanın önemi üzerine belki... Bunu sadece mimari anlamda söylemiyorsun. Hayır yani. hayır hayır. Hepsini birlikte düşünüyorum. Mimari olarak elbette o da var. Bunun bir örneği de Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi. Orada Kasım Küçükalp Hoca'nın yönetiminde, rehberliğinde genç arkadaşlar. Böyle bir eğitim faaleti başlatmışlar. Batı felsefesinin dünü, bugünü. Bu önemli. Yani Batı felsefesindeki belirli sorunları... Her hafta bir hocayla konu uzmanı ile ele alarak konuşuyorlar ve genç bir arkadaş öğrenci grubu da bunu takip ediyor. Bunun yanında başka etkinlikler var tabii musiki, sanat, metin okumaları ama edebiyat okumaları. Tabii benim gittiğim başlık bu Batı felsefesinin dünü bugünü, işte daha çok nesne tasavvuru çerçevesi içerisinde. Batı felsefesindeki dönüşümü üzerine ben biraz konuştum. Tabi bildiğimiz anlamda bir akademik ders verme değil. Daha çok bir sorunu sunma ve oradaki katılımcılarla birlikte onların soruları eşliğinde bunu tartışma. O açıdan hem Kasım Küçükarp hocayım ki çok değerli bir filozof hocamız. Yazdığı metinlerle, kitaplarla ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Destekleyenlere de ayrıca müteşekkirim. Gayet bu güzel. akademinin e, öğrencileri, akademik, sadece Bursa değil, öğre yani üniversite, üniversite, öğrencileri. üniversite öğrencileri ama sadece Bursa'dan değil, ilginç olan İstanbul'dan giden öğrenciler bile var. Çevre illeri de toplu. Tabii bu Hı -hı. ilginç yani eskiden biz İstanbul'da bir etkinlik yaptığımızda Bursa'dan geliyorlardı. Ama şimdi İstanbul'dan ya da civar illerden Bursa'ya giden öğrencilerin olduğunu gördük. Oradan nitekim bazı dostlarla da karşılaştık. O açıdan önemli yani. Kasım Hoca'nın biraz gayretiyle doğru anlıyorsam. Yani tabii onun rehberliğinde elbette hı hı. akademik bir rehberlik bu tür e, uzmanlık isteyen konularda ciddi bir şekilde gerekiyor tabii. Bir de Sakarya'daydınız hocam yine. Orada e, bir Sakarya'da açalım. ilginç bir e, etkinlik çünkü biliyorsunuz üniversitede de bahar şenlikleri diye bir e, etkinlik türü var. Ve orada genelde müzik, eğlence ağırlıklı gider ama Sakarya Üniversitesi bunu kitap etrafında şekillendirdi. ...kitap varı ama bunun yanında müzik, eğlence hepsi var. O kon konsept yani o yaklaşım boşuma gitti açıkçası. Hı, üniversite ruhuna uygun. Evet, üniversitenin içerisinde yapıldı. Üniversite öğrencileri, işte Sakarya'daki liseler... E, ...değer eğitim kurumları ve tabii ki e, Sakaryalılar diyelim hep ona katıldılar. E, onun yanında... Çeşitli yazarları davet ederek öğrencilerle buluşturma, belirli konuşmalar yapma. Ben de orada daha çok yazı nedir, okumak nedir üzerine bir konuşma yaptım. Gayet güzel. Liseli öğrenciler bile vardı. Yani Çok da dikkatli dinlediler, ilgiyle dinlediler. Bu tür etkinlikler, bu tür resimler insanın gerçekten... Ümidini artırıyor. Eyvallah. entelektüel açıdan. Tam işte ben de onu söyleyecektim aslında. Şimdi buraları yani sizin cumartesi yaptığınız bu programda geçtiğimiz cumartesiden bu cumartese kadar olan arada ne yaptığınız şeyini o yüzden kurcalıyorum ben. İki başlığı var. Birincisi hakikaten fazla Fazlaoğlu ne yapıyor, gündeminde ne var onu öğreneyim, dostlarımıza aktarmış olayım. İkincisi ve belki daha önemlisi bu e, ya okunmuyor, işte bir şey yok, bir kuraklık var, bir çöl ortamı gibi e, çok eskiden kalmış tekrar eden ezberlere <gülüyor> karşı hayır öyle değil. Türkiye'nin her yerinde Anadolu'da bilhassa siz yakinen görüyorsunuz. Bir Tabii, kaynama var, acayip var. bir kaynama i̇şte var. Pazartesi Nevşehir Üniversitesi'ne gideceğiz, onu da konuşuruz orada. Sonra Bingöl Üniversitesi'ne gideceğiz, oradan Elazığ Üniversitesi'ne gideceğiz. Bunların tamamı Hep, üniversite programı değil üniversite mi? Üniversite programı ve hepsi bir hafta içerisinde. Sonra da liseye gideceğim İstanbul'da. Şöyle, şimdi ideal ya da olması gereken açısından meselelere baktığında belki mevcut durum eleştirilebilir ama geçmişe ile mukayese geldiğimiz nokta gayet iyi. Bir de tabii soyut düşünceyle ilgilenmek, felsefi düşünceyle ilgilenmek öyle kolay bir iş değil. Yani biz bu bir zanaat değil yani basit anlamıyla. Kitap okumak kolay bir iş değildir. Ben yıllar önce Karaman'da Karaman'ın yani bazı şehirlerin böyle ilginç isimleri olur. Karasakal hocayı ziyaret ettim orada. Bu Karasakal hocayı diye miyim? Çok ilginç bir cümle söylemişti bana. Bir kitap okumak bir insan öldürmekten daha zordur dedi. Yani baştan sona oturacaksın o kitabı okuyacaksın, anlamaya çalışacaksın, not alacaksın, özetleyeceksin. E vakit alıyor. E, i̇nsanı çekip vurursun yani. Anlatabiliyor muyum? Şaşırmıştım önce yani nasıl bir mukayese bu ama biraz e, dikkatli bir teşbih tabi bu. Dinlediğin zaman anlıyorsun. O açıdan e, öyle kitap okumak, e, efendim bir konuyu müteahane etme kolay bir iş değil. Oturup masa başı çalışmak. Yani insanlar bir düşünsün bakalım günde kaç ne kadar okuyorlar? yatın galiba... E... <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam, günde e, 3 saat düzenli çalışma ile edebiyatta başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Her konuda öyle bu. Ama, her konuda. Her konuda öyle ama mesela sadece okumak değil, bir de o, okuduklarını, o malumatı işlemek var. Hmm. Ee, benim kişisel kanaatim şu orada, okumak malumatı devşirmektir. O malumatı işlemek için e, akranlarınızla ya da o alanla uğraşan insanlarla onları müzakereye, mütalaya konu. Şunu da iddialıyım hala. Bilgi her zaman bir dost meclisiyle, bir sohbet meclisiyle ya da daha akademik bir dille birlikte çalışarak çoğaltılır. Fildişi dişi, kulede ya da uzlette? Ee, sadece malzeme toplarsınız, derinleşirsiniz ama daha böyle üretken, farklı perspektif sınamanız lazım düşünceniz. Özellikle felsefi düşünce biraz sınanmalı. Yoksa kendi kendinizi evhamlara kapılabilirsiniz. Büyüklük ya da küçüklük. Cihetinden. Vehminde. Evet, evet, evet. Fikri yoldaşlar. Evet. Olması. Kesinlikle. Edilmesi. Tabii. Diyorsunuz. Tam aslında buraya geldik. Bunu e, nazari ufuk. Şimdi çok kısa göstereyim. Hı hı. E, bunu programın sonunda konuşmak istiyorum. Tamam. E, son yayınlanan metin. Bu bağlamda belki açarız diye arka kapak metninden ama dursun. Tamam. Hızlı, e, çok hızlı başladık programa. Konumuz da hızlı girmedik henüz ama konumuza hızlı girelim isterim tamam. hocam. Şimdi tıp, e, felsefe, matematik, tarih, zooloji, botanik e, ve sayamayacağım başka disiplinler konusunda e, tüm insanlık tarihi adına çok büyük üretimler yapmış, büyük isimler doğurmuş bir coğrafya. 800-900-1000 yıla yakın bir zaman diliminde Müslümanların 750 falan e, yaklaşık değil mi? 1000, 1000 buluyor mu? Gerçi son Müslüman'ın varlığını şey yaparsak bugün hala var. Tabii tabii zaten yeridir. genelde 1492'de Granada'nın düşüşüyle elimizden çıktığı düşünülür ama 1609'lara kadar birinci sultan birinci Ahmet'in bir e, müzakeresinin ne kadar devam ediyor. Çünkü oraya Barbaros Hayreddin Paşa gidiyor, Kılıç Ali Paşa gidiyor biliyorsun. Kemal Reis Kemal gidiyor tabii. O süreci de dikkate aldığınızda da evet doğru. Dönebilir, doğru. Böyle doğru. acayip üretim yapmış bir coğrafya. İşte ee, o acayip kelimesini bence aldığını çizip biraz konuşmamız lazım. Neye göre acayip? Şimdi oradaki ezberleri de Endülüs'ü evet. konuşacağız. Evet. Ben <gülüyor> başlamadan hocam yine bir sizden bir şey isterim. Ee, harita üzerinde siyasi bağlamını, yani ne oldu da Müslümanlar Endülüs'e gitti, tutundu e ve tam bir kaos aslında o 750 yılın Birkaç e, on yılı hariç bir kaos hakim neredeyse bir şekilde. Evet. O arada üretilmiş bunlar. Tabii aslında Endülüs iyi bir laboratuvar her açıdan. O geçen hafta konuştuğumuz birlik kavramı, hmm. toplumsal müştereklik e, açısından mesela çok ciddi bir şekilde incelenebilir. Ama öbür taraftan kaosun e, bunalımların doğurucu ve üretici yönlerine bakılabilir. Coğrafyanın imkansızlıkları ne tür bir arayışa neden oluyor? İnsanların nelere itekliyor buna bakılabilir. E, nitekim başlıkta hatırlarsan top... toprak ve su diye bunu bilerek seçtim. Oraları soracağım. Evet yani toprak niye toprak önemli, niye su önemli? Su da çok önemli. E, bunlar yani e, medeniyet hamlesi ya da medeniyet hani çok daha güncel bir kavram ama ya da modern bir kavram ama bir toplumun kendini inşa ederken, üretirken ihtiyaçlarını yaşadığı coğrafyanın imkanlarıyla ilişkilendirerek nasıl kurabildiğini göstermesi açısından da çok önemli bir tecrübe. Ondan sonra e, politik açıdan da çok ilginç bir tecrübe. E, son derece parçalı. E, hatta hatta orada burada kadar filozof entelektüellerin politik tecrübeleri açısından da okunması gereken, Mesela İbn-i vezir, bir filozof değil mi? İbn-i kaç devlet batırıyor. Yani o mukaddemi öyle masa başı yazılan bir şey değil. Bizzat sahada e, devlet yöneten Hacip İbn-i değil mi? Hacip dedesinin mesleğidir. Hacip, Hacip çok enteresan bir meslektir. Ha. E, o, o bunların hepsinin yani şu kısaca hangi açıdan bakmak istiyorsanız o açıdan bir laboratuvar. Ama burada şu hatayı yapmamak lazım. Bu, e, bir mağduriyet var ya orada. Bir kayıp var neticede. Büyük bir kayıp. Hüzün dedin dedin. Ha. Buradan hareket ederek Endülüs'teki başarıyı mübalağa etmek de doğru değil. Yani neticede bu İslam medeniyetinin bir parçası. E, oranın soruları İslam medeniyetinin sorularıdır. Oradaki Hı -hı. cevaplar İslam medeniyetinin cevaplarıdır. Orada o bir İslam medeniyetinin e, uzantısıdır yani. Şimdi iki tane ezber var ya hocam endüstri konusunda. Bu toprak suyu bilgiye geleceğim oraları hep açmak evet. istiyorum ama. iki ezber var e, kamplara göre değişen ezberler. Birincisi e, Rönesans var ya o Rönesans'ın kaynağı orası. İkincisi de çok büyük bir e, ilim irfan merkezi e, mahvedildi, yok edildi, öldürüldü, parçalandı vesaire. Şimdi bak önce daha geniş ölçekte şöyle bir şey yapalım. Bir medeniyeti, bir düşünce tarihini, felsevi bilim tarihini, medeniyet tarihini artık ona ne diyorsanız, hangi kamptan bakıyorsak senin tabirine okurken özellikle gelişen kolonyalist, kapitalist, neoliberalist kültür karşısında, medeniyet karşısında temelde iki psikolojik hata yapıyoruz. Bunlardan birincisi kahramanlar yaratarak o kültür okuyoruz işte orada Nifton varsa çünkü mukayese ettiğin şey medeniyetin ya da insanlığın belirli bir coğrafyasında yenilen son noktayı kendine esas alıyorsun. Diyorsun ki bak orada bu var, bende de bu var. orada yani Bir kahramanlar yaratmak diyorum buna, kahramanlar üretmek. Bir de öncelik, önce ben buldum. Bunun nedeni neydi hatırlarsan, daha önce bunu burada mı konuştuk başka bir konuştuk bilmiyorum ama modernizm kendini tanımlamaya başladığında Özellikle aydınlanmadan sonra şöyle bir tanım yaptı. Ee, i̇nsanlar, medeniyet denilen masada yer almak istiyorlarsa ya da milletler, uluslar, e, bilime, teknolojiye, sanata katkılarını göstermek zorundalar. Yani pasaport gibi bu. Ya da bugün övülen tüm değerlere katkılarını. O dönemdeki, bugün için artık onlar tabii aşılmış şeyler ama, e, dolayısıyla tüm şeyler, milletler kendisinin o masada yer alabilmesi için, Yaptıklarını sunması gerekiyordu. Ben şunu katkı... Tıbba şu katkıda bulundu benim medeniyetim. Efendim fiziğe bu katkıda bulundu. Felsefeyi, teknolojiye. E bu ölçüt olarak konuldu. Çünkü medeniyetin ölçüsü ya da o medeniyet masasında oturmanın e şartı, şartlarından biri ya da sizin e bilime, teknolojiye, sanata neyse katkınız ne? O katkı oranında yer alıyorsunuz. Bu da özellikle 19. yüzyılın yarısından sonra ve 20. yüzyılda ulus devletlerde çoğaldıkça her e, ulusun kendisinin medeniyete katkısını öne çıkartma, bakın bilim tarihi çalışmaları bu anlama geliyor özellikle Batı dışı toplumlarda hmm. Batı'da farklı anlamları var ya yani da Batı derken kastettiğim Doğu Batı Avrupa. E, bu gerekçeyle yola çıkıldığı için de e, işte dediğim gibi işte biz bu şuna vardı. Biz kendimizi bu sadece bizle alakalı değil onu da söyleyeyim. Kendimizi gelişmiş olana etkimiz oranında tanımlamaya başladık. Bizim kendi değerlerimiz kendinde bir anlam ifade etmiyor. Verdiğimiz tipik örnekler mesela Gıyaset'in Cemşit el-Kâşi Farisi, Cemalettin Türkistani, Şemsettin Semerkand'ı sayabiliriz. Bunlar e, kendinde önemli değil. Batı etkisi var mı bunların? Ne kadar etkilemiş? Buna bakmaya başladık. Bu sadece bizle alakalı değil, onu da söyleyeyim. Çin de böyle, Hint de böyle, Malay dünyasında böyle. Ee, soğuk savaş bitip e, Orta Asya'daki Türk devletleri, Türkiye devletler, bağımsızları kazandığı zaman ben oraları gezdiğimde aynı psikoloji orada da gördüm. Yani tarihte olup biteni ben bizzat müşahede ettim. Yani her e, Türkiye devlet kendisini öne çıkartmak için... E, bilimdeki, sanattaki başarılarını tevahür ettirmeye çalışıyor. Hiç unutmam, Türkmenistan'da bir konferans verdim. Sonra e, Türk Büyükelçiliği'nde oturuyoruz. Türkmen, o dönemin tabii dediğim belki de bir 10 yıl önceki, hatta 15 yıl önceki matize Türkmenistan devletinin e, dışişler bakan yardımcısı e, dedi ki, hocalarımız bir grup akademisyen dedik. Hocalarımız Mervi Gezdirer gezdik tabii yani. Bir rehberle eşliğinde gezdik. Nasıl buldular? Şimdi arkadaşlar bana baktı. Hani konuş diye. Dedim ki, işte, altını mı anlatayım üstünü mü dedim. Mervin üstünü anlatmak başka bir şeydir. Altını anlatmak başka bir şey. Tabii çok zeki bir adam. Dedi ki hocam her ikisini de. Üstünde fazla bir şey yok dedim. Yani bir Sultan Sencer'in mezarı, birkaç sahabe makamı. Ama altına gelince diye o coğrafyanın, medeniyetteki, matematikteki filan anlattım. Emin ol, aynı şu tepkiyi, ya ben bunları keşke bilseydim, uluslararası toplantılara gidiyoruz. Soruyorlar bize, kaç yıllık devletsiniz, İşte 15-20 yıllık bir devletiz, kimsiniz, hiçbir şey söyleyemiyoruz. Şimdi ben bu bilgilerle, o, yürüyüşüm değişir, dedi o dönem oradaki bir brokat. Şimdi bu psikolojiyi orada da görüyorum, gördüm. Ayrıca şekilde Özbekistan'da gittiğim zaman ki ben yani eski gittiğim, İslam Kırım'ı o zaman devlet başkanıydı. E, o dönemde de benzer bir şeyi psikolojiyi Özbeklerde de gördüm. İşte, Ulu bir yöne çıkartmak, işte Alışinle yöne çıkartmak şeklinde. Dolayısıyla bu bizim 19. yüzyıldaki tecrübemize çok benziyor. Hani sadece kitaplardan okuduğum bir şey olsa bu kadar çarpıtmam bizzat örneklerinde gördüğüm için. Şimdi bu sonuçta şuna dönüştü. Bu başlı başına sorumlu bir şey değil ama. Değil ama bunu iyi analiz etmemiz lazım. Tabii bu e, psikolojik, sosyolojik, antropolojik pek çok açıdan okunması gereken bir hadise. E, bunun siyasi bir enstrüman olarak kullanmasıyla bunu milletin kimliğini inşa ederken mukavim kurucu bir unsur olarak ele alınması başka bir şey. Onu alırsanız o milletin psikolojisinde karakterinde problemler başlar. Yani siz kendinizi, yani ben seninle tanışıyorum. Sen diyorsun ki ben Yusuf, e, genç, e, falancaya şu kadar etkim var. Böyle bir tanıtım olabilir mi? Yani sizin kendinizde bir değeriniz yok mu? Ya da sizin edebiyatınızın, e, sizin sanatınızın, sizin biliminizin, matematiğiniz, fiziğinizin e, güçlü olan, o anda güçlü olan medeniyete tercüme edilmemiş tarafı hiç mi önemli değil? Sizin için bir anlam ifade etmiyor mu? Kemalettin Farisi büyük bir matematikçi, optikçi tercüme edilmedi diye bunu ciddiye almayalım mı biz? Şimdi elbette Batı Avrupa kültürü özellikle aydınlanmadan sonra kendi yaptığını anlamlandırmak için geriye döndüğünde o süreçte etkisi olan tüm düşünürleri dikkate aldı. Baktı ki Avicenna var. i̇bn Sina değil Avicenna var. Avicenna'ya bir yer açtı. Gayet de ahlaki bir tavır. Baktı ki Farabius orada. Avam Paşa İbn-i orada, Aver i̇bn Rushd Nüşt orada, e, ne bileyim ben, Zehravi orada, e, Ebu Kamil orada. Yani kendi oluşumu içerisinde şu ya da bu şekilde etkili olan isimleri e, kendi anlatısında ilk dönem. Sonra onları da azaltmaya, psikolojik sahipler, ideolojik sahiplerle azaltmaya çalıştı, minimalize etmek e, çalıştı. Ama bunlara yer verdi. Sen de şimdi oraya bakıp gelişmiş bir medeniyet var. Bu medeniyetin inşası da benim de etkin var, atalarımın ya da benim medeniyet havzamın etkisi var diye psikolojik bir şeye girebilirsin. Belli bir yere kadar bu anlamlıdır da, insanidir. Ama bunu kimliğinin kurucu bir dönüştürüyorsun. Sadece kendini ona etkin oranında tanımlıyorsun, tanıtmaya çalışıyorsun. Bu hakikaten bir maraz doğurur. Kendi tarihini, kendi medeniyet havzanı idrak etmede ciddi bir problem doğurur. Bunu yaşadık ve bunun... Bu psikolojinin sonucu olarak da büyük oranda oraya etki yapan isimleri öne çıkarttık. İbn Sina'yı. Hatta İbn Sina'yı Avisenno olarak okuduk. Evet. İbnü'l-Reşd'ü Averroes olarak okuduğum. Yani okuma biçimimiz de ona göre oldu. Çünkü oraya etkimiz önemli. Ee, bu hakikaten trajikomik bir hadiseye dönüştü. Ben bazı konuşmalarda söylüyorum. Uzaydan bir medeniyet gelse bizim yazacağımız ilk kitap İslam medeniyetinin uzay medeniyetinin oluşması etkisi. Ya yani bu böyle bir psikolojiye dönüştü. Yazılan kitaplara bakın, makalelere bakın, bu koca koca adamların yaptığı da bir şeye dönüştü. Peki, kütüphanelerde henüz çalışılmamış, geçen hafta bazı isimlere atıfta bulunduk hatırlarsan. Hiç çalışılmamış, gündemde olmayan ama kendi kültürümüz için bazen eğitim, bazen özgün çalışma, bazen bilginin yaygınlaştırılması. Çünkü bilgi dediğimiz hadise, düşünce dediğimiz hadise sadece özgün üretim demek değil ki ya. Bazı Öyle bir kitap yazar ki bir kişi, e binlerce öğrencinin eğitiminde onun bir fonksiyonu vardır. Eğitim tarihi açısından incelenir. Mesela bilim eğitimi açısından diyelim ki, Çami'nin El-Mülaqas ve incelenebilir. Tamam orijinal bir aslum kitabı olması gerekmiyor. Bilginin dolaşımı, yaygınlaşması, kamusallaşması değil mi? E, pek çok açıdan e, bilim tarihi sadece e, buluşların, keşiflerin tarihi değil. Neticede bilim tarihi, halkın bilim tarihidir. Yani böyle bir Her kitap şey. çevrildi tabii. Böyle bir kitap çevrildi tüpü Güzel bir kitaptır o. Marksist bir perspektiften ama doğru bir perspektif o. Bilim tarihi, düşünce tarihi, işte din, ne dersin de halkın bilim tarihi, halkın düşünce tarihi. O halkı tüm katmanlarını dikkat alarak kullanıyorum. Sadece 5-10 adamın e, e, e, e, eğlencesi değil o. O sorunları ele alan büyük kafalar bile neticede yaşadıkları medeniyet havzalarındaki, kültür havzalarındaki problemlerle hemhal olarak bunu yapıyor. Dolayısıyla biraz da tabii şurada bu, şu, bu problem de var. Ee, bir de batın üstün diyelim ya illa burada mesela Batı değil Çin'de de olabilir bu. Oradan alma, psikolojisini aşmak için de bu etkiyi kullanmak e, iyi bir ya biz biz bizi bizden aldılar zaten canım yani biz etkiledik bizden bunları aldılar sıfırı bizden aldılar şu dolayısıyla biz de onlardan alabiliriz yani bak tekrar diyorum bu belli bir yere kadar anlamlıdır da. Korkunçluğu. Bu verdiğiniz bir tekil örnekte acayip bir belirgin oldu. Oranın altını çok çizmek isterim. Hani bireysel olarak ben falanca şunu etkiledim. Değerli, çok korkunç, hastalıklı bir durum. Hayır bunun anlamı olabilir ama çok dar çerçevede. Yani kendini onunla tanımlamak doğru değil yani. Bunu bir millet ya da bir toplum olarak yapıldığı zaman bu kadar net görülmüyor ama tam ama bu hastalık bir durum. Çok kitap var Türkçede. Yani siz felsefe tarihini, mantık tarihini, Matematik tarihi, fizik tarihin daha düne kadar... Bu, bu aşıldı tabii. Mesela diyelim ki... Salih başlayarak. Biz biraz daha avantajlıyız o konuda. Çünkü neticede biz bir imparatorluk kültürünün devamıyız. Yani Salih başlayıp... Aydın Sayılı Hoca ve Aydın Sayılı Hoca'nın... E, yetiştirdiği öğrenciler, Ankara'daki... Hocalarımız. Sonra İstanbul'daki ve başka... Biz bunu biraz açtık. Kendi medeniyetimizin tecrübesini de... Batı'ya etki etmiş, etmemişi dikkate almadan inceledik. Ama bunun bile... E, ne kadar toplumsal karşılık bulduğu tartışmalı. Yani siz... Aslında tartışmalı değil. <gülüyor> yani, Belli yani. Yani <gülüyor> bilinmeyen bir ismi çalıştığınız zaman kendi bedeniniz anlamlı olan ama e, nedir? Mevcut, e, güçlü olan. Oradan an, dönmediği için... Yani evet, evet. Yani ben dediğimi tamamlamış oldum. O, ona verdiğimiz değer kadar değer vermiyoruz. Yani. Peki burada şöyle bir yarık olur mu hocam? Ee, Salih'teki iyi bir örnek. Bir bize dair bizim hikayemizin uzantısı olmaklığı bakımından bir şey bulunca onu abartma tehlikesinden kendimizi nasıl muhafaza <gülüyor> edeceğiz? Tabii işte o ama o kahramanlar yaratma önce ben bulma. İşte Amerika'yı önce biz keşfettik. Ya bir kere Amerika'yı keşfetmeyi biz eleştirmiş bir milletiz ya. Niye keşfediyorsun orada insanlar var zaten. Ya bu emperyalist bir söylem. Bunu biz eleştirmiştik ben biliyorum hatırlıyorum gençliğimde ama sonra Amerika'yı biz keşfettik diye bak falanca hocamız buldu diye övündük ya. İşte bu şöyle bu psikolojik rehabilitasyona neden oluyor tamam mı? Yani hmm. senden almışlar efendim senden etkilenmişler gibi söylemler psikolojik rehabilitasyona neden oluyor. Ama bu bir süre sonra seni sen olmaktan çıkartıp senin bir şeyin parçası olarak tanımlamana neden oluyor aslında. Bir yere kadar makul. E, tabii. Ee... tabii bir yere kadar makul. <gülüyor> Ama bu dediğim gibi e, farkında olmadan bu bir karaktere dönüşüyor. Bir kimliğe kişiliğe dönüşüyor. Ve sen seni aynaya baktığında e, o bütün tarihsel tecrübeni bir bütün olarak idrak etmeni ketliyor. <gülüyor> yani bu bakın mesela bir örnek vereyim. Bir şey. Birini çalışıyorsun. İlk soru şudur. Özgün bir çalışması var mı? Yeni bir şey bulmuş hocam diyor bana. Ya niye her, şey, her insan yani bilmediğini devamlı yeni bir şey bulmaz ya. O, şi, o bulunan şeyin işlenmesi, gelişmesi, ayrıntılandırılması, kamusallaştırılması, bilim kur, eğitim kurumlarına taşınması bunların hepsi o bilim tarihinin bir parçasıdır. Bilimin sosyolojisi var, bilimin psikolojisi var, bilimin eğitimi var. Şu var bu var yani bilginin. Ee, hala bu soruyu soruyorlar mesela. Bu, bu, tabii buradaki sorunumuz entelektüel yani okuyan yazanlar e, nezdindeki tabii, tabii. pozisyonu daha... Tabi tabi mesela şöyle diyelim ki hani bu batıyı da bilmi iyi bilmiyoruz tabi yani o açıdan. Yani uzmanları kastetmiyorum tabi. Mesela e, hiç unutmuyorum bir hocamız bana e, ya Taşköprizade diyorsun ama bak Taşköprizade gizli bilimler bile var. E, astroloji şey filan falan 1561 Taşköprizade'nin ölümü. Newton da 1724 ya da 27 zannediyorum e dedim hocam Newton da var ciddi misin dedi bana tabi Horoscopu var adam az sonra yok adam gizli bilimlerle uğraşıyor. adam kabalist e o dönemin tabiatı bu yani şimdi siz geldiğiniz nokta nazarından bir ayıklama yapıyorsunuz ve orada adam senin bugün yanlış dediğin şeyi uğraştığı için utanıyorsun mesela e o dönemin şartları böyle yani o dönemde öyle bakıyor olaya. Yani insanlığın tarihi de neticede bir gelişim, bir değişim tarihi. Anladım diyorum. Yani bu Endülüs bunun için iyi bir örnek. İşte onun için oradan girdim buraya. <gülüyor> Endülüs tam da bunun merkezinde olan bir örnek. Endülüs'ün önemlisi nedenlerinden bir tanesi bu psikolojik gravitasyonla alakalı. Endülüs İslam medeniyetinden bağımsız olarak ele alındığı yerde tırnak içerisinde büyük hani ağır bir kelime kullanmak istemediğim için birden durdum. Bir yanlışlık var demektir. O büyük İslam medeniyeti tecrübesinin Tarihsel tecrübesinin bir parçasıdır. Ve yer yer, e ileride yer yer de geridedir ha. Onu da söyleyeyim yani. Böyle e... abartıldığı gibi filan değil. Mesela diyelim ki Cebir tarihi açısından e, Endülüs'ün bize vereceği bir şey yok. Yani Ömer Hayyam'ın, Şerefettin e, Tusi'nin, e, Esirdüneber'inin Düneberi'nin, Kemalettin Yunus'un e, ta şeye kadar geldi. Ee, İbn-i Haim, Abdülmecit Samuni'lere kadar, Pettin'e kadar gel o Cebir tane taşı. Endülüs, e, Cebir ilkokul seviyesindedir mesela. Hmm. Yani bu bakışımız e, şey olduğu zaman, problemli olduğu zaman, oradaki her şeyi, niye her şeyi abartıyoruz? Çünkü o batıya etki, efendim, Rönesansın kaynağı. Orası. Ya insanlığın tarihi birbirini etkileme tarihidir zaten. Yani başkaları olmadan sen olamazsın ki. Bunun üzerine konuştuk, bunu tekrar girmeyelim. Oradan alacak. Ha orası yakın. E sadece Endüstri'den almıyor. Sicilya'dan alıyor. Bizans, İstanbul'dan, Konstantin, Trabzon tercüme ilişkiler. Çok çeşitlidir yani. Tek bir şey yok. E, dolayısıyla ne yapıyorsun? E, onun bütününe bir yükleme yapıyorsun. Belirli açılardan gerçekten mukayese ettiğin zaman Doğu İslam dünyası, başlık ve Mağrib ayrımı yapıyoruz da. E, geridir. E, belli bir mesafenin üzerine çıkmadın. Mesela Rasat tane yoktur. Endülüs'te büyük ölçekliği, Meraga gibi, Meraga konuşmadık mı? Evet. Tebriz gibi büyük rastathaneler yoktur mesela. Tercih mi yoksa ihtiyaç yok? İhtiyaç yok canım. Yani evet. Endülüs dediğin ne? De küçük bir coğrafya ya, biz i̇şte konuşalım. Ama oradaki ihtiyaçlardan kaynaklanan, diyelim ki denizcilik konusunda da orada... Biraz sonra konuşuruz ne? Katil ile mesafe, biz Doğu İslam dünyası diyoruz. İhtiyaç yok. <gülüyor> ya, da, Peki, ya da tarım bilimi. <gülüyor> Bakın çok ilginç. 1830'a kadar yani modern kimya, lavazer kimyası tarım teknolojisinde uygulanacağı kadar tüm Avrupa'da ve Osmanlı'da kullanılan tarım teknikleri elimiz tarım teknikleridir. Çünkü onu geliştirmek zorunda kalıyorlar. İslam medeniyetinin bir parçası doğal uzantısı dediniz. Kesinlikle. Kesin, her için. Ee, işte Bağdat'la Kurtuba arasında böyle bir ayrım ve yarış duygusu oraya etki ettikleri için buraya ya, da oraya etki şey, edin. Bu benim Belli bir dönemde e, Emeviler e, iktidarı e, Doğu İslam dünyasında kaybedip Batı İslam dünyasında gidip Endülüs'te bir Emevi devleti kurulduğu zaman böyle bir psikolojik şey oldu ama Emeviler yıkıldı sonra e, devletçikler kuruldu, muvahitler kuruldu, murabıtlar bir sürü. O geçti, o çok eski o. Hı -hı. Kaldı ki Endülüs'teki bilim hayatının başlangıcını biz biliyoruz canım. Yani mesela iki tane, üç tane Haranlı'dır orada tıbbı başlatan. Haranlı, bildiğin Haranlı yani. Şimdi bunlara ben teknik olarak girmek istemiyorum. isimlere boğmayalım ama e, özellikle 800'lerde, 9. yüzyılda en ortaya çıkan e, yıldız, e, göktaşı yağmuru. Ondan sonra benzeri hadiselerle bunun sebepleri neler, bunu öğrenmek için Bağdat'a. Bu gayet doğal. Aynı ne dedik? Darul İslam ulema nezdinde tek bir coğrafyadır. İhtiyaç duyuyor. E, o zamana kadar ihtiyacı yok adamın ihtiyaç duyuyor. Gidiyor Bağdat'a adam gönderiyor. Oradan kitapları alıyor. Oradan bilim adamlarını dağart ediyorlar. Hmm. Ondan sonra entelektüel faaliyeti başlatıyorlar. Emeviler döneminde. Sonra bu gelişiyor. Kendi ihtiyaçlarına göre bir güzergah takip ediyor. E, Endülüs'ün de olarak kendi has tecrübesi var canım. Yani orada orası boş, bomboş bir yer değil. Orada kültürler var daha önce. Latin kültürünün farklı unsurları var. E, bir de tabii Endülüs'ü biz yaratılmış bir halde değil de Tunus, Cezayir ve Fas'la birlikte düşünmemiz lazım. Marif dediğimiz coğrafya büyük oranda yok. Bazen ona Mısır da katılıyor ama Mısır'ın bir ara yeri var. Tüm bunları esas aldığımız zaman e, orada olup biten, diyelim ki aritmetikte, hesap sisteminde, cebirde mesela diyelim optik. Ya optik yok ki şeyde. Endülüş'te. E, ilginç bir hadiseyle Ebu Said Elendülüysi'nin Hamisi olan kişi binlerde Kaynay'a gelip İbn-i görüşüyor. İbn-i eserlerini alıp Endülüs'e getiriyor. Ve Endülüs'teki İbn-i İrüs dahil optik bilgisi buradan devşiriliyor mesela. Hmm. İşte Kemalettin Farisi'yi bilmiyorlar. Kemalettin Farisi optiği yeniden genişletiyor, yeniliyor, eklemeler yapıyor, bir adım öne taşıyor. Hem yöntem olarak e onu bilmiyorlar mesela. Bu ara vereceğiz hocam da dönüşte şeyi bu nedenlerini biraz daha konuşmak isterim. Kelam da gördüğüm kadarıyla hocam en zayıf olan disiplinlerden biriymiş, hiç uğraşılmamış. Yok imtihazım var canım, zahiri kelamı var. Diğerlere. Ama ne dediğim gibi onların perspektifi disiplini. farklı elbette. Yani esşari kelamı, matürdi kelamı, murtizde kelamı, caferi, istaşeri kelamı. Bunları al hele hele Tusi'den sonra, Razi'den sonra, Fahri Razi'den sonra gelişen o derin, felsefi kelam. Nerede canım? Hayır buna ihtiyaç da var mı? Bir de neyi neyle karşılaştırıyorsun? 20 bin kilometre karelik bir coğrafiyi 10 milyon kilometre niye karşılaştırıyorsun? Yani bu şuna benziyor bu bak. Bir gün e, yurt dışında e, ne diyelim akademik bir toplantıda konuşuyoruz. Ee, dedi ki bir tanesiniz, efendim dedi, Arapça bir kitap basılıyor dedi. Ee, şu kadar okunuyor, Türkiye'de ne kadar okunuyor? Şimdi tabii herkes verilen rakamlara şaşırdı böyle. Biz de orada neticede Türk'üz yani. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Güldüm ben. Ya dedim bu mukayese saçma bir mukayese. Kaç tane Arap devleti var dedim ya. Nüfus kaç? Nüfus kaç? Kaç Arap devleti var? Hepsini ekonomik çiğniği düşün. Türkiye tek devlet. Ee, bas, burada da basılan kitap, burada okunuyor. Yani o zaman şey de doğrudur, seniz Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetler de tam teşekkül etmemiş. Hmm. Yani şu Fas'ta kitap basılıyor, bir kitap e, her yerde okunuyor. Aynı dil çünkü okuma dili aynı. E, kuvvetli bir kitap basılıyor, tüm Arap dünyasında okunuyor. 20 tane 30 tane devlet var. Birinde 400-500 milyonluk bir nüfus var, diğerinde 60 milyon. E, tabii geldi. Mısır 100 milyon canım. Hmm. Yani dolayısıyla kitabın dolaşımı orada farklı tabii ki. Yani bizde 80 milyon Edirne'den Hakkari'ye efendim Artvin'den Muğla'ya, Samsun'dan <gülüyor> manisa şeye nedir Antalya'ya yani niye bu aynı ontolojik seviyede, varlık seviyesinde olan şeyin bu kıyaslayacaksın yani. Hmm. Eyvallah. Ona dikkat etmek de fayda var. Yeniden merhabalar. Aradan aranın ardından karşınızdayız. En düz, çok uzun bir e, konu, çok e, bağlamı da aslında bir, bir birkaç programla bitecek bir mesele değil hocam, bir tarafıyla. Yani, tabii ama öyle her e, konuyu tüm ayrıntılarıyla Konuş, e, konuşmaya çalışsak daha dur hiçbir şey ilerleyemiyor. Bunun için yapılmış bir icat var hocam, kitap. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Orada yapılıyor <gülüyor> <gülüyor> Biz bunlar. burada tadımlık yapıyoruz. Belirli sorunlara dikkat çekiyoruz. Çok böyle informatif malumat verecek bir şekilde gitmek doğru değil bu programlarda. Şey yaygın hocam, ben de ilk gençliğimde okudum zannediyorum. Ziya Paşa'nın Endülüs tarihi. Dönemin tarihine ilişkin bu bağlam ba yok. bu dönemde başlıyor zaten. Ah Endülüs, vah Endülüs şeyi. O dönemde başlıyor tabii. Oradan tabi. Endülüs'ü konuşuyor. İdik. Bir Endülüs'ü e, alıt yakmak mı, idrak etmek mi? Nasıl anlamamız lazım? Neden bir e, laboratuvar bizim için? E, oraları konuşmuş. İdik. E, söz kesilmişti aslında. Bir Endülüs e, abartısı e, yani Bağdat var. E, Şam var. Kurtuba var. Orada Kurtuba lehine Yok yok canım ya yani Kahire var, İsfahan var, evet. Tebriz var, Merkev var, Konya var, değil mi? Mer var. Yani bunların hepsi kendinde önemli yerler. Ee, şimdi eğer resmi önüne koyduğun zaman Endülüs bir bütün olarak İslam medeniyetinin o tarihsel tecrübesinin e, tamamlayıcı bir parçası, kendine has özellikleri olan. Ama o bütünle de irtibatlı olan bir tecrübe o kadar yani. Bunu e, dediğim gibi mağduriyet, şey, kaybetmenin yetirdiği o psikolojik sahiplerle... ...ve yani batıya etkisi oranındaki psikolojiden hareket ederek bir tırnak ile mübalağa yapmanın bir anlamı yok. E, şey, i̇lmi açıdan söylüyorum. Sen siyaseten ya da edebi açıdan bunu yap da... Siyasi, şey, a, ...akademik anlamda meseleyi çok ciddi ele almak lazım. Yani klasik gelenek mesela Endülüs'te nasıl bir ilişki kurmuş? Bu soru çalışılması gereken bir şey. Açıyorsun Takihüttin rasati mesela. Takihüttin rasati 1580 İstanbul tanesinde tanesinden. Zerkali'yi kullanıyoruz. Zerkali çok eskidir Endülüs'te yani ilk binlerde. Hmm. E, biliyor ya da 1520'de ölen e, Bircendi, Semerkant okulunun bir mensubu. Geç dönem mensubu. E, bakıyorsun Endülüs'te üretilmiş pek çok şeyi astronomi teorisinden haberdar. Ya da Kutbutin razı bizim meşhur kutputiş Şirazi'ye bakıyorsun, Kutbutin Şirazi bunu kullanıyor. Dolayısıyla öyle kopuk, e, ha, o dönemin ulaşım ve iletişim şartları açısından baktığın zaman her şey tabii ki gidip gelmiyor. Ama hatırla ne demiştik? i̇bn Haldun hocası, Muhammed Abili'nin e, i̇bn Halduna herhangi bir konuda üst bir delil getirmek istediği zaman ne diyordu? Yedül'ün bir Tebriz. Bize Tebrizle delil getiriyor. Tebrizde bu böyle kardeşim. Fazla da abartmayın ya da fazla ısrar etmeyin diyordu. Dolayısıyla birbirlerini o medeniyet havzasının iletişim ulaşım imkanları içerisinde bilmez olurlar mı? Burada yazılan bir eser oraya gidiyor, orada yazılan bir eser buraya geliyor. Zaten haç bunun temel merkezi. Yani böyle birbirinden kopuk. O orada bu burada bir medeniyet değil bu yani. İki ayrı medeniyetten bahsetti. Eyvallah. Şimdi tabi bunu söyleyince hocam bir tarafıyla şeyi düşünüyorum. Orayı da konuşsak. Ne olacak bu bugünkü modern arzi zihnimiz? Şimdi yani bak, çünkü hani söylediğiniz klasik dönem isimlerinin zihninde böyle bir şey yok. Bir şey Bizde söyleyeyim. var. Canım, malay dünyasını biliyor muyuz mesela? 400 milyon Müslüman olan malay dünyası. Hiç bilmiyoruz Oradaki İslam medeniyeti, İstanbul'ya nasıl gitmiş? Nasıl gelişmiş? Ne tür bir entelektüel faaliyet var? Yoksa niye yok? Tabi oranın şartlarına bakacaksın. Çin'deki İslam tecrübesi, Uygur tecrübesi değil, Han Müslümanların tecrübesi. Değil. Hindistan ne kadar biliyoruz mesela Türkiye ölçeğinde uzmanlar <Gülüyor> hariç. Ama Endülüs herkes biliyor. Endülüs'ü kendinde değerli olduğu için mi biliyoruz yoksa Batı'ya etkimsi çok büyük olduğu için mi biliyoruz? Şüphesiz ikisi. Yani <gülüyor> dolayısıyla burada bak şimdi noktayı nazarımızın noktasında problem var. Endülüs'ü bir de kendinde biliyor muyuz? Yani endüstride olup da mesela etkisi olmayan, tercüme edilmemiş e, Rönesans'ta ya da Batı'nın yükselişinde ne kadar onlara dikkat ediyorsunuz? Biraz siyasal tarih, biraz da belki mimariye ba bağlamı. Evet. Onun dışında hani sizin hususen sen konuştuğunuz felsefe e, bilim geleneği bağlamlı mesele hiç yok hocam zaten. Tabi bak şimdi e, İbnül Baytar dikkate alınmadan. Ee, Dahvar Okulu, Tıp Okulu İbn Nefis. Bak İbn Nefis anlatıyoruz değil mi? Diyoruz ki Dahvar Okulu 13. yüzyılın başı eee Eyyubiler sonra Memlükler işte orada yeni bir tıp geleneği gelişiyor. İbnül Kuf, İbn Ebu Hüseyni Beyakut, Rizi gibi e, İbnül Baytar'ı buradan çekip yazamazsın. İbnül Beytar nereli? Endülüslü. Batı'ya etki etmiş mi? Bakmak lazım. Yani han şey bu olacak Tabii. Ona, ama İbnül-Baytar çıkıyor oradan Bizans'a gidiyor, Anadolu'ya gidiyor, Şam'dan geliyor, e, Daha yanına ve meşhur o eserlerini orada e, kaleme alıyor. Dolayısıyla şeyin, e, el elçamı, müfredat özellikle ezdacılıkla, efendim yemek içmek gibi konularla tıbbi açıdan. Şimdi dolayısıyla e, İslam ya da İbn Haldun'u çekip aldığında sen e, Mısır'dan nasıl bir Bilim tarihi, düşünce tarihi yazacaksın. E o da şey oradan geliyor, Tunus'tan geliyor, As'tan geliyor. Değil mi? Ya da Hasan el-Merrakuşi, ilmi Mikat dediğimiz ve İslam tarihindeki en önemli astronomi aletleri kitabını yazan, onun matematiksel, geometrik çizimleri yapan Hasan el-Merrakuşi. Değil mi? E şimdi onu çekip aldığında sen Mısır'da özellikle Memlük döneminde ortaya çıkan ilmi Mikat geleneği, sonra Halili'den Bak oradan geçiyor Muhammed Konevi'ye. Oradan geçiyor Mustafa Ali El-Muvakıt'a. Oradan takıyor ettiğini. O geleneği nasıl yazacaksın? E bu da Hasan El-Melakuş'e dayanıyor. Yani bu karşılıklı alışverişler, girişler i̇bn Arabi'yi ne yapacaksın? Endüstri mi bu adam? Konevi'yi ve İslam dünyasında ekberi geleneği nasıl yazacaksın? Buradan oraya giden var. Mesela Yusuf el-Kırşehri diye bir adam var. Bizim Kırşehirli ya. O da e gidiyor. Yani bu e, şöyle düşün bak. Türkiye'yi düşün. Diyelim ki Trabzon, İstanbul, Ankara, Konya. Şimdi Diyelim ki Trabzon'da olağanüstü bir iki şey oldu diye Trabzon'u Türkiye'nin dışında tutup ayrı bir e, havza olarak değerlendiremezsin. Ya yani istisnalarını işaret edersin. Ama o bütünün parçasıdır. Çünkü orada olup biten o bütünün bir uzantısı. Bilmiyorum meseleyi anlatabildim. Dolayısıyla Endülüs Karşılıklı alışverişler, gidiş gelişler bakımından ortak kavramsal, yargısal şamalar bakımından neticede aynı medeniyet havzasının, aynı medeniyet tecrübesinin bir parçası. Eyvallah. Peki hocam şeye gelelim. Yani batıya etkisi oranında, yani konuyu bilmiyoruz. Toplama ilişkin söyleyeyim. Konuyu bilmiyoruz. Dolayısıyla noktayı, nazarımızın noktasında sorun var. Dediniz. Ben onu not aldım. Şimdi bu başlığımızdaki toprak, su ve bilgi. Bu üç kavram e, buralara Evet girelim. bu önemli. evet tabii. istiyorum ama e, şeyi de yanımda ben söyleyeyim. E, orayla belki söylersiniz hocam. E, Bağdat'ı, İsfahan'ı falan anlıyorum. İslam e, mucizesi <gülüyor> diyebiliriz. E, orada bir kaynama oldu. Engülüs'te kısa sürede de bir e, üretim. Çok uzak, merkezden uzakta. Yok, ne kısa sürede niye? Binlerde başlıyor. Yoğun üretim. 1500'e e, kadar devam ediyor. Hatta son dönem bak, daha bereketli belki. Sevgili Yusuf kardeşim. Nasıl kardeş, oldu? Sevgili Yusuf varsa, kardeşim. Soruma. Şimdi sen kafana şöyle bir şey kodlamışsın. Sen, sen derken örnek olarak evet. söylüyorum yalnız anlama. E, Gazdaneden sonra bitmiş. İbnülüş son işin. Hmm. İbnülüş 1198. Ben tam tersini iddia ediyorum. Diyorum ki otantik matematik geleneği en 1250'den sonra başlar. Ve bu e, Rönesans mı istiyorsun? Aha sana Rönesans orada işte. E, erken ticari kapitalizmin matematiğini veren ve oradan e, pratik muhasebe matematiğinin yükselişine neden olan Endülüs'teki matematik okuludur ve bunu kuran kişi de 1324'te ölen i̇bnül i Benle el Onun öğrencileri i̇bnu Kufuz el-Cezayir, i̇bn Haydur, El-Havvar, Tövbe, Oradan Kana Sade İbn Gazali el-Miktazi 1500'lerin başında. Yani 1300'den 1250'den 1500'e o 200 yıl boyunca en orijinal, otantik ve İslam dünyasında özellikle rasyonel sayıların, pozitif rasyonel sayıların aritmetiği konusunda Doğu İslam dünyasından biraz daha ileride bir aritmetik sistem geliştiren cebirsel notasyon ve sembolleri genişle, lafsi cebri bırakıp cebirde bizimki 20. Batı etki istiyorsun. İşte Çin, eee Cebir Okulu'nun Tartaglia'nın, Ferrari'nin, Cardano'nun peşinden Descartes'in e, sembol fikrini aldığı i̇bnül Kufuzel Cezayri ki Çin talebesidir İbnü'l-Benna'nın. Bu da orada ortaya çıkıyor. Yani biz Arapça Arap dilinin imkanlarıyla matematik yapıyoruz, göremiyoruz. Bunu sembolleştirelim. X X mesela Cez diyorsun. E Cez C harfinin e, Latince ters yazılışı işte yani. Ben etkisi sana sayayım ama bunlar hiç çözülmez. Dolayısıyla 1198'de ölen e, i̇bn Rüşt'ün temsil ettiği nedir? Bir felsefi gelenektir. E, Aristoteles bir felsefi gelenektir. Bitmiş olabilir. E, bu Endülis'te bilimin, sanatın, şunun bunun bittiği anlamına gelmiyor ki. Matematiği esas alıyorsan, ki o dönemde matematik mesela i̇bn Rüşt'ün bir matematik metni yok. Çünkü i̇bn Rüşt'e göre gerçeklik, gerçeklik matematikle bilinmez. Niçin? çünkü niçin nedenini vermez. Fail nedeni ve gayin nedeni matematikten devşiremezsin. İbn Bathe'nin metinlerine bak. Ama bu metinleri kendinden okuyacaksın yalnız. İbn Bacca, şimdi biz ne diyoruz? Bak ben sana güzel bir örnek vereyim. -i şey e, biz bugün İslam bilim tan anlatırken Beni Musa'nın Bağdat'ta yazdığı mekanik kitabı Kitabul Hiyal çok önemli değil mi bizim için? hava basınçlarını evet. kullanarak falan Sonra ceziri daha sonra. Ki aynı dönemlerde Endülüs'te i̇bn Halef el-Muradi var e, mekanikte. Şimdi İbn-i diyor ki, ya bu kitab yel var ya diyor, Ben-i bu şerdir diyor. Vakit kaybıdır bunlar. İnsanları bunlarla meşgul etmek hakikat adına ihanettir diyor. Arapçasını ben sana getirip okuyayım. Matematik bilimlere karşı, A, bu şey değil, matematik düşmanlığı falan değil. Bu da yanlış anlaşılan bir şey. Yani Descartes'in Empirizm eleştirmesi felsefe düşmanlığı değil. Empirizmi bir yöntem olarak benimsememek lazım. Adam realist çünkü. Şimdi İbn-i felsefi tutumu var, bir yöntemi var. Tüm gerçekliği, ister bu ilahi gerçeklik olsun, ister fiziksel gerçeklik olsun, ister matematiksel gerçeklik... Yani insanların gerçeklik dediği o katmanlık yapıyı bir bilme yöntemi var. Buradan hareket ederek de o ürettiği bir hakikat ya da doğru bilgi ideali var değil mi? Matematik bu yöntemlerden biri değil. Matematiği sen hesap yapabilirsin. Matematik önemli de İbn-i ama hesap işlemleri için. Niçin? Niçin delilini vermiyor? Evrende olup bitenin niçini açıklamıyor? Fail nedeni vermiyor. Gaye nedenini vermiyor. Yani neden teorisine uygun değil matematik. Dolayısıyla İbn-i Bancı'ya göre matematikle hakikati araştırma yöntemi olarak uğraşmak vakit kaybıdır. Bunu, bunu... Ama geliyorsun... Çok özür dilerim. Sözünü kestim. Ama geliyorsun İbn-i Banna'ya... İbnül Benna'ya göre tam tersi matematik gerçekliği idrak etmek için bir yöntemdir. Ve bunu hatta tasavufa bağlıyor. İbnül Benna'nın çok meşhur bir eseri var. merasim Tarika. Sonra onu şer ediyor. Burada bakıyorsun matematiği tasavvufla entegre edip doğrudan bir hakikat araştırmasına dönüştürüyor. E bu da adam 1324'de olmuş ve bunun öğrencileri var. Çok güçlü bir gelenek bu. Ta şeye kadar ee, 1520'lerde ölen İbnül Gazi el-Miknasi'nin e, eseri kadar bu devam ediyor ki bu kitapların aynı zamanda matematik anlamında içerikleri hesap e, yöntemleri ve gelişmiş e, pozitif rasyonel hesap e, kesirli hesaplar diyelim ona gelişmiş olduğu için bu da özellikle İtalya'da erken ticari kapasitenin etki yapıyor. Şimdi meseleyi e, ha İbnül Benna tercüme edilmemiş tabi o okul tercüme edilmemiş. Etmeye gerek yok. Niye? Çünkü Arapça bilen nüfus arttığı için Endülüs'te, diyelim ki şey Endülüs'e baktığın zaman Yahudi, Hristiyan, Müslüman çeşitli dinler ve farklı etnik gruplar yaşıyor. Artık onlar kaynaşmışlar. Herhangi biri mesela Raymond Lul diye bir adam var. Daha önce bahsi geçti. Gazdani'nin eserlerini Latince'ye tercüme eden. Hemen 1200'lerin sonu, 1300'lerin başı yani İbn-i Benna'nın çağdaşı. Bu adamın kitaplar Arapça'ya tercüme etmesine çok yok. Çünkü adam Arapça yanı dil gibi biliyor. İbranice biliyor. Latince biliyor. Hatırlıyor muyum? Hem tercüme yapıyor hem... E, bu metinler aslından da okunabilir hale geliyor artık. Biz bugün her okuduğumuz İngilizce kitabı Türkçe'ye mi tercüme ediyoruz? İngilizce eğitim veren bir sürü kurumumuz var. Ben şimdi okuduğum her İngilizce makaleyi, metni, Türkçe'ye tercüme mi ediyorum? Ama onları kullanıyorum, atıf yapıyorum. Bunun gibi yani. Dolayısıyla o kitapları artık tercüme etmelerine bile gerek yok. Çünkü yaygın olarak Arapça bilinen bir nüfus, iç içe geçmiş bir yapı var. Ee, Latin dünyasında kendi entelektüellerini o tarihlerde yetiştirmeye başlıyor biliyorsun. Bahsettiğimiz tarihlerde e, Büyük Albert, Albertus Magnus, Thomas Aquinaslar falan, falan gelmiş geçmiş. E, dolayısıyla Avrupa'da da çok ciddi, Hay Sikolasizm'i, yüksek e, Sikolasizm çağı e, bu adamlar... Eserlerine baktığın zaman zaten bunu görüyorsun. Yani bütünü kendi içinde daha iyi okuduğumuzda, o malumatı iyi bildiğimizde bu tür şeylerden kurtuluruz eksikliklerden. Buralarız kaldığı zaman, şimdi şöyle yorumlar var ya hocam koca koca adamların. İslam dünyasında işte yobaz tırnak içerisinde ulema, alimler, bilginler de ya baş gösteriyor o, o da olabilir, oldu. o da var. Olabilir, her yerde var. Her yerde ideolojik içe çöküş. Söz konusu. Bugün yok mu Türkiye'de? Var. Huu, hem de ne biçim? Ee, Amerika'da yok mu? Var. Var. Ve akademik camiada var. Ben oralarda bulundum yani. Kimse bana masal okumasın. Ee, Kanada'da yok mu? Avrupa'da yok mu? Var. Bu gayet doğal ya. Bu insan... Yani dedik ya... Ee, ideal Türkçe'yi konuşan da, Argo konuşan da var. En, akademik camiye de böyledir. Bu gayet de, o dönemde de olabilir. Belki sonuçları itibariyle bir okuma yapılıyor. Yani şunu aslında sor, mesela e, giremedik Toprak Su meselesini ama şeyi masaya koyayım o zaman hocam. Şimdi e, burada yapılan iş e, nihayetinde yıkımla sonuçlandı. O bizi hüzünlendirdiği için oraya özel bir muamele yapıyoruz. Yolunda gitmeyen bir şey var. Hüzünlenmeyelim ama bir, bir sorun olmuş ki burada. Politik, i̇şte politik bilincin zayıf olmasıyla alakalı. Bir de e, komşu olduğun kültür onu geri almak istiyor. Sen orada ele geçirilmiş, Reconquest yer diye adamların 700 yıl sonra bir ideali var. E, bugün İstanbul için de var bu. İstanbul'u geri alma hayali bitmiş mi zannediyorsun? Dernekte var ya. Bir sürü dernek var. Yeniden fethi. E, tabii Anadolu'nun yeniden fethi devam ediyor. Yani bundan vazgeçildiğini mi Aradan 500-600 sene geçmiş ya. İstese 10 bin yıl geçsin. İddia sahibi, ders sahibi derdini unutur mu ya? Adam onu derd ediniyor. Yani Türkiye'de e, hüzün ayinleri yapılmıyor mu? Nerelerde yapıldığını bile ben biliyorum. İstanbul'un İstanbul fethi tarihinde. Bu gayet doğal. E, Amerika'da da törenler yapılıyor bunun için. Ya da tören derken olumsuz anlamda ayinler yapılıyor. Bu... E, o açıdan meseleye bakmak lazım. Ama dedim ya bir laboratuvar vardı mesela politik bilinç açısından en okumak. Bir arada yaşama tecrübesi bakımından okumak. Çağdaş terminolojiyle orayı tahrip etmeden tabii. Hmm. Çok farklı etnik gruplar var mesela. İnanılmaz bir şey var bu arada. Çeşitlilik var. Kaosa da yol açan o. E, tabii yani oraya, mesela e, ben tabii alanın değil de oradan orası ama e, büyük bilim adamlarının ve filozoflarının politik tecrübeler açısından en okumak isterim. Şimdi mesela diyoruz ki Efendim İbn-i e, öldürmek için yarışmışlar, etmişler. Niye? Filozof hiç alakası yok. İbn-i 25 yıl yönettiği şehri Haçlara teslim eden adamdır. Adamlar onu ondan dolayı başarısızlığını, yani daha önce bunu yazdım. E, dikkat et, bu üç filozof hepsi e, İbn-i e, tedbir mütevahitte yaşadığı şehirde bir ada oluşturmaya çalışıyor toplumuyla barışık değil. Toplumuyla konuşacak bir dil geliştiremedi. İbn Tüfeil adaya gidiyor. İbn Rüşd ise hakikati bir adaya dönüştürmüş. On hakikati onlara benim hakikatim bana. Bu mesela düşünce tarihi açısından başarısız bir e, tecrübe olarak incelenmeli. Filozofun filozofun içinde yaşadığı toplumla eee konuşabileceği bir dil geliştirmesi lazım. Halk beni anlamıyor. Tamam halkın anlamayacağı şeyler var da hiç mi anlamadı seni? Ya yani sen 25 yıl yönettiğin bir şehre gidip haşları verdiğiniz zaman halk buna tepki gösteriyorsa seni anlamadı mı oluyor bu? Mu? Anlatabiliyor muyum? Yani bu haşından da bakılmıyor meseleye. Bunlar siyasi yöneticiler, devlet yönetiyorlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde e, diyelim ki bir akademisyen görev aldığı zaman herhangi bir siyasi konuda başarısız olduğunda biz onu eleştirdiğimizde onun temsil ettiği akademik disiplini mi eleştirmiş oluyoruz? Efendim felsefeci olduğu için eleştiriyorlar. Değil. E, sen siyasi bir karar almışsan veya bu olumsuz sonuçlanmışsa halk seni yargılar. Ha, Senin mensubiyetlerini de kullanır tabii. Ya işte o konuyla uğraşıyor bak filan da der mesele. Hmm. Alimlerin biyografileri, politik ilişkileri, e, efendim, dini cemaat ilişkileri, cemiyet ilişkileri de dikkate alınarak mesele yorumlanmalı. Bu yüzden laboratuvar dediniz değil mi? Kesinlikle. Çok zengin bir laboratuvar. Pek çok açıdan okunabilir. Bir şeyi de mesela o işte bilgi ve ne su ve toprak. Toprak, su ve bilgi. Yani Endülüs neticede e, özellikle Afrika bağımsız bir entiteye dönüştüğü zaman Endülüs çok küçük bir coğraf. Bir de Endülüs'ün kaybı öyle sabahtan akşama olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Belli bir dönemde zaten bugünkü İspanya'nın yarısı düşüyor. Şimdi siz burada çok dar bir toprak parçası içerisindesiniz. Değil mi? Toprak çok az. E, denize de çıkacak bir gücünüz yok. Nedir onun adı? E, askeri gücünüz yok. Akdeniz'de mesela korsanlar var, farklı ülkeler yapıyor. Sizin elinizdekini en iyi değerlendirme imkanınız var. E, şey, zorunluluğunuz var. Onun için mesela Endülüs tarımı Endülüs bahçeciliği, bak tüm Avrupa'yı belirliyor mesela. Osmanlı'yı da belirliyor. Mesela İbn-i e, Kitabı Filası, ı filahası her yüzyılda bir Osmanlıca'ya tercüme edilmiş Osmanlı Türkçesi'ne. Her yüzyılda bir ama. 6 tane mi? 5 mi 6 mi ne tercümesi var? İnanılmaz bir bitki kitabı, e, tarım kitabı üretimi vardır şeyde Endülüs'te. E, İbnül i Avlam'dan başlıyor. Gafiki, ki i Baytar bunun çok önemli ismi. İbn-i Safin, i̇bn Basar. Ben e, bunların tabii bilinen şeyler bunlar literatürde. Böyle 15-20 tane karburüstü tarım bilimci var Endülüs'te. Mesela İslam dünyasının diğer tarafında bu kadar yok. İhtiyaç yok çünkü yani. Siz e, ve çok ilginç toprağın e, nadasa bırakılması, aşı çeşitleri, gübrelemeler, e, farklı... E, Bitkiler ekme, bunun için de bitki çeşitliliğine gidiyorlar. Anadolu'yu dolaşıyorlar, İtalya'ya gidiyorlar, Bizans coğrafyasına gidiyorlar, Afrika farklı bitkiler, meyveler alıp getiriyorlar çünkü toprağın e, alışık olmadığı şeylerde daha verim olabilir. Dolayısıyla e, Endülüs'te bu toprak meselesi e, Endülüs'teki tarım biliminin ve bu tarıma ilişkin diğer yan dalların gelişmesinde neden oluyor? Coğrafyanın düşünceye etkisi. Tabii coğrafyanın arayışlara, ihtiyaçların alıştır etkisi. Onun için ve bu daha sonra Doğu İslam dünyasına da çok ciddi bir hizmete dönüşüyor. Bunları kullanıyoruz. İbn Baytar'ın eserlerini Osmanlılar dahil eee 1900'e kadar kullanıyoruz. İbnü'l-Avam'ı kullanıyoruz. Gafiye kullanıyoruz. Diğer tarım bilimcileri kullanıyoruz dedim ya. Bizde Osmanlı çok yaygındır mesela ve 1800'lerin Batı'da da 1800'lere kadar modern kimya, tarım tekniklerini uygulayacak kullanılıyor. Bu işte biraz önce bahsettiğim bu toprakla alakalı. Bir ara soru sorayım hocam. Sizce e, sizin okumalarınızdan çıkan sonuç itibariyle söylüyorum. E, Endülüs dediğimiz zaman en baskın e, e, şey nedir? E, fotoğrafı, tarım, tıp, Şimdi bu, müzik. Bu değişiyor. Mesela savaş döneminde e, cerrahilik öne çıkıyor. İhtiyacınız var. Hmm. Ee, Zehra diye bir adam var mesela binlerde. Cerrahi cerrahilik bir ilim değildir klasik genekte biliyorsun. Cerrahlık çünkü e, İslam dünyasından bahsediyorum mesela e, Galen bir cerrahtır. Roma ordusunun cerrahı adam. Roma ordusu savaş makinesi de onunla savaşıyor. Adam o savaş ölüleri e, e, özellikle düşman ölülerini, askerlerini diseksiyon yapıyor, teşrik yapıyor ya da Roma ordusunun yaralarını e, inceleyen. Tıp bilimi gelişiyor romanlarda. Şimdi Endüstler de özellikle... Bizde niye şey değil hocam? Tabi sayılmıyor. Şimdi onu söylüyorum çünkü cerrahi teknikler, ameliyatlar büyük oranda ölümle sonuçlanıyor. Cerrahlar gezgindir bizde. Bugün bile sen bir hata yapınca doktoru öldürüyorlar, dövüyorlar ya. O dönemi düşünsene. Onun için cerrahlar seyyahtır. Gezgindir yani. Bir yerde fazla durmazlar. Ameliyatların büyük oranda ölümle neticileniyor Ve henüz onun şimdi bir şeyin ilim olabilmesi için bizim genellikte hakkında bir kitap yazılması lazım. Temel kavramlarının, konusunun, meselelerinin, yönteminin belirlenmesi gerekiyor. Bunu ilk defa yapan Ebul Kasım ez zehravi adlı, Et-Tasrif Limena Cezani Tehlif adlı eseriyle bir kişi oturuyor. Cerrahlığı bir bilim olarak kuruyor ve sadece bunu teorik olarak anlatmıyor. Kullanılan aletleri de tanımlıyor, çizimlerini veriyor. Nasıl ameliyatta bunlar kullanılır? Bunları da anlatıyor. Ve bu o kadar etkili oluyor ki özellikle bu alet kısmı şeyde Fatih döneminde Şerefettin Sabuncuoğlu bunu ekler yaparak Osmanlı tecrübesini ya da Doğu İslam dünyasındaki tecrübeyi de katarak bunu biliyorsun tercüme ediyor ve bu çalışıldı, Türkçe'ye de yayınlandı filan bu biçimsel bazı şeyler o aletlerin bir <gülüyor> kısmı bugün hala tabi tabi tabi tabi kullanılıyor yani bakın Fatih niye çünkü ateşli silahlar ve benzeri yaralar bizde artınca bizim ordu da bir savaş makinesine dönüşünce imparatorluk aşamasından sonra bizim de cerrahlığa ihtiyacımız var ve bunu şerefetin sabuncuolu yapıyor. Artık Hocam ya, bizim ee, acilen şeyi kurmamız lazım. O ihtiyaçları oluşturmamız lazım. Bunu söylüyorsunuz. E bunlar masa başında yapılan şeylerde ya bir medeniyetin tarihsel yol alışı ihtiyaçları yok. Politik ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçlar, askeri ihtiyaçlar, dini ihtiyaçlar, toplumsal ihtiyaçlar. Onları bilmeden ee, bu şu yoktu. Yok ihtiyacı yok adamın yani. Öyle bir derdi yok. Bu bir mesela hani çok somut olduğu için mimar üzerinden örnek vereyim. E, bir Türk şehri <gülüyor> yok ve olmamasının sebebi de böyle bir ihtiyaç, arzu, şöyle, zorlama yok. Mali'deki Müslümanlar Süleyman Cami'sini yapmamışlar orada. Yok orada öyle bir eser. ihtiyaç yok çünkü. Yani biz eğer Bizans tecrübesini bilmezsek, Roma tecrübesine sahip olmazsak, ya bu ne kadar büyük zenginliktir. Ayasofya'yı görmezsek Süleyman'ı yapabilir miyiz? Bu neyse ayıp bunun. Bu insanlığın tecrübesi Ayasofya adamlar yapmışlar 5. yüzyılda. Sen buradan bir etkilenim alıyorsun kendi değerlerinle onu entegre edip, Sultanahmet yapıyorsun. Ayasofya. Hatta onunla yarışıyorsun. Onu geçmeye çalışıyorsun. E, bu şeyde yok. Ayasofya olmadığı için Afrika'da Süleyman olmaz. Bir de ihtiyaç da yok ya yani Çöl, temiz, kıl her yerde namazına. Yani miyim <gülüyor> anlatıyorum ya da Çin'de bunu yapmanın ihtiyaç şeyi yok. Düşünce tarihi dedim ya hep psikolojik rehabilitasyona gidiyoruz. Şunu bizde ne yok? Bu bizde ne yok. ihtiyaç yok. Nasıl hmm. tamam? ihtiyaç olmayan şeyi de dayatmaya çalışmak da ucube bir Söyle şey yani ortaya çıkar. Yapmamız gereken şey bu toplumun, bu kültürün, bu coğrafyanın, bu insanların soruları neydi? Bu soruları nasıl kavramsallaştırdılar? Nasıl soruya dönüştürdüler bu sorunları? Ne tür çözmek için ne tür yöntemler geliştirdiler? Ne tür argümanlar kullandılar? Nerede tıkandılar? Tabii her kültür havzası, her medeniyet e, yanlış yapıyor. Neyi göremediler? Bunları İncelemek lazım. Yoksa bir şablonu her tarafa dayatmak doğru değil. Yani adam telefona ihtiyacı yoksa, telefona ihtiyacı yoktur ya. Yani bunu kullanmaz. Ben bir örnek vermiştim burada. Hani Trabzon'dan bir çocuk gidiyor Amerika'ya. Babası bir şekilde onu gönderiyor. Oradaki ortama alışınca babasını suçluyor. Ya babanın öyle bir derdi yok. Trabzon dağlarında onlara ihtiyacı yok ya. Oksijen bol. O senin yeni yaşantının ürettiği problemler. Orada zaten o problem yok. Yok tabii yani. Bir anlam varlığıdır insan. Yeryüzünde de ancak anlamlandırabildiği ölçüde vardır. Anlamlandırmak ise büyük oranda çevremizde olup bitenleri açıklamak, çözümlemek ve anlamak ile mümkündür. Şimdi bu cümle ve devamı da var elbette. Geçen hafta konuştuğumuz şunu göstereyim. Bunu neden gösteriyorum hocam? Şimdi son bölümdeyiz. Son bölümde yine vaktimiz yetmeyecek. Yönetmen diyecek ki çıkın gösteremeyeceğiz endişesiyle. Şimdi de bu sağlama alayım diye. Olur. Nazari Ufuk, İslam Türk Felsefe Bilim Tarihi'nin zihin penceresi. Evet. Ketebe baskısı diyelim. Aslında konuştuğumuz konular etrafında bir kılavuzluk edebilecek bir kitap olması açısından hususen göstermek isterim. Kapaktaki çizim, e, Cemşit, Belki e, husabındaki evet. bir e, şey, <gülüyor> kapı. Kubbe, kubbe, kubbe, şey, kubbe değil mi o? Kubbe, kubbe. E, ya kubbe ya da kapı. Ya da şey, tak. Evet, oran ölçüsü. Evet, evet, evet, evet. Bir mimari, e, nazari ufuk. Bunu e, özellikle programımızın e, izleyicileri olan dostlarımız için henüz edinmemiş olanlar varsa şahsım adına öneririm, önermek isterim. Bu konuştuklarımıza eş, başka bir açıdan, açısından, evet, evet, evet, bir kapı. Fransızlar Kant'la ilgili şey diyor ya hocam. Önemli olan anlamak değildir, ritmi yakalamaktır. <gülüyor> Öyle mi diyorlar? Bir iki Fransız'da gördüm. Şimdi burada evet zor bir metin olarak kabul edilebilir ama önemli olan ritmi yakalamaktır. <gülüyor> güzel. Bu, bu, bu güzel gücünü kimse. <gülüyor> Bunu diyeyim hocam. Şimdi hocam son bölümdeyiz o yüzden ne kadar hızlı gidersek o kadar şey mesafe alabiliriz konuşabiliriz. Toprak su ve bilgi dedik buranın yani başında. Suyu suyu da şey yapmamız üzerine konuşmamız evet. lazım. Bu su meselesi de endüstri incelerken belki de tarımın yanında toprağın yanında suyu da dikkate almak gerekiyor. Şimdi Akdeniz dünyası kurtların dünyası orada var olamıyorsun. Afrika'ya da geçemiyorsunuz. Orada da farklı murabıtlar, vahitler gibi devletler kuruluyor. Ee, küçük bir toprak parçasında da tarımla belli bir yere geldiniz. Ama sizin denize açılmanız lazım. Geriye kalıyor büyük okyanus. Şey Atlas okyanusu. Dolayısıyla şeyin en dürüstü özellikle e, sahil kesimde e, okyanus terserileri diye bir grup duruyor. Korsan. Bunlar korsandan biraz farklı. Bunların derdi denizlere açılıp insanların mal varlığına, ticari gemine el koymak değil. Bunların amacı e, Atlas Okyanusu'ndan Afrika'yı burnundan dolaşıp e, Hindistan'a varmak. Bu fikir Endülis fikridir. Bu tarihi hatırlıyor musunuz? Yani hangi aralıkta e, başlayan bir hikaye bu? 1250'lerden sonra başlıyor. Hmm. Ve bu Niye getiriyor? Gemi teknolojisinin, gemi astronomisi, gemi e, ama gemi diyorum deniz astronomisi, deniz coğrafyasının gelişmesini getiriyor. Ve buna uygun alet yapmak. Deniz aleti, pusulayı tabii geliştirmeniz gerekiyor. Şimdi coğrafyayı, mesela İdrisi'nin coğrafyası, spor olsun diye yazılmıyor bunlar. Ve iki tane önemli adam var burada. İbni Macit, ki Magellan'ın rehberidir. Ümitburnu dolaşırken ve Süleyman El-Mehri. İbn Majid daha çok e, büyük bir kaptan, pratik deneyimlere sahip. Süleyman El-Mehri onun şeyi e, çırağı, hocasının ve kendi tecrübelerini teoriye dönüştürerek kitap yazıyor. Bunlar İngilizcede var. Bunlar Arapça yazılmış tabii. Portekizlerin, Endülüs'ün, İspanyolların ilk dönemde kullandığı metinler bunlar ve onların geliştirdiği e, deniz aletleri. Çünkü Karanlıkta, büyük okyanusta yön bulmak kolay bir iş değil. E, ta e, Fenikeliler döneminden beri gelen e, bir kısmını da Yunanların geliştirdiği e, birkaç teknik var. Onlar metinlerde var. Bu teknikleri geliştiriyorlar. Zannediyorum ikiye yakın tekniği beş, beşe çıkartıyorlar. Ve buradan hareket ederek de denize büyük bir ihtimalle işte o bizim Amerika'yı biz keşfettik. Dikeysin altında bu var. Latin Amerika'ya gidip geldiklerini ne dair e, veriler var. Bu hmm. e, la, şeyin okyanus sensörlerinin, yani bugünkü Amerika devletinin olduğu yere değil de Latin Amerika dediğimiz o Brezilya falan var. Oraya gidip geldiklerine dair bazı e, ipuçları ve veriler var. Dolayısıyla bunun da nedenine e, su, özellikle okyanus tahayüllerinde çok ciddi bir yere sahip. Ha şunu söyleyeyim. <gülüyor> İbni Macid'in ve Süleyman Ermeyli'nin bu bilgilerinden bizimkiler habersiz değil. Özellikle Seyit Ali Reis, Pir Reis bunları biliyor. Bir de kim? Ali Reis atıf yaparak bunları kullanıyor. Bu, niye? Çünkü bizim de ihtiyacımız var o dönemde. Ee, Akdeniz dünyasını, Akdeniz'i Türk Gölü'ne çevirmek istiyorsun. Büyük donanma kurmuşsun. Barbaros Sarrettin Paşa'yı çağırmışsın. Değil mi? Kızıldeniz'e donanma çıkartacaksın ve benzeri bunlara ihtiyacı var bu bilgilere ihtiyaçtan alakalı. Yani sen denizle alakan yoksa hatta bir e, isminin şimdi hatırlamıyorum ama bir Avrupalı Osman Tahsey diyor. E, bu bilgilerle Osmanlılar yürüyen bir balinaya döndüler. Bak bu çok yani kara ordusu var. Karada çok güçler ama denizde de güçlendir. Yürüyen bir balinaya döndüler. Yani Osmanlıyı biraz böyle tanımlıyor. E, bu tutup Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsun. Yine İslam tarihinin bir bölgesindeki e, tecrübeyi kendine aktarıyorsun. Çok iyi biliyorlar bunu. E, atıf yaparak. E, o açıdan başlıkta onu kullandık. Dolayısıyla hmm. kısaca iş gelip şeye dayanıyor. Bir toplumun çok çeşitli ihtiyaç listesi var. Çok çeşitli. Din de bununla alakalı. Niye orada maturilik ortaya çıkmadı, eşyalik ortaya çıkmadı? Zahirlikle. Zahirlik önemli. Kenan mezzetleri. Niye? İbn Hazm çok önemli bir adam. Bu zahirliği hiç hafife alma. E, mesela 13. yüzyılda 14. yüzyılda ee, Şam coğrafyasında Mısır'da bir zahiri e, kalkışma vardır. E, ve bu zahiri kalkışma çok ciddi e, etki yapıyor. Bizim Bayburtlu, bak senin memleketin, Ekmelettin Bağberti, sonra Seyir Şerif Cürcanilere, e, İbn Hazmın aynı zamanda biliyorsun çok büyük bir Edip'tir. Güvercin Gerdanlığı kitabını yazıyor değil mi? el ve Nihal adlı bir e, inançlar tarihi. İnanılmaz. E, e, İnaçlar der ki da felsefi, dini, inançlar, tarih kitabı var. Usul kitapları var filan. Ee, çok Gazali'ye benzer belki de Gazali'nin kendisinin istifade ettiği fikirler geliştiriyor. Mantık üzerinde çalışmaları var. Ama başka diyelim ki bizdeki gibi bir kelam geleneği gelişmiyor. Gerek var mı? Niye gelişsin yani? İhtiyaçlar. Tabii işrakilik gelişmiyor ama ekberilik orada çıkıyor ortaya. Fakat ekberilik toprağını Anadolu'da buluyor. Orada bulmuyor yani. Bütün bunları bir fikir bir yerde çıkar da toprağını başka bir yerde bulabilir. Bir fikir belli bir dönemde ortaya çıkar dikkat görmez. Mesela diyelim ki İran'da Saddettin Şirazi'nin fikirleri bir yıl sonra dikkat çekiyor. Ondan önce pek de itibar edilmiyor. Yani düşünce tarihi böyle bir yarış tarihi olarak okunmamalı. Yani bir savaş tarihi olarak okunmamalı. O... Maddi, manevi, entelektüel, fikri, felsefi neyse ihtiyaçların ne olduğu o listenin ortaya çıkardım onunla ilişkilendirmesi lazım. Yani inna, şeyin imdadını diyorum. Nifton'un günlüğü var ya bu e, Boris Hesse'nin bulduğu ve üzerine çalıştığı meşhur e, Marksist sosyolog, Rus asıllı. E, Nifton icatlarını dönemindeki problemlerle ilişkilendiriyor. Transatlantik ticaret var, büyük gemiler karaya otuyor, e, med cezir olayını açıklaman lazım, i̇şte çekim bir sürü bir sürü, bir sürü mesele, e, madencilik, madencilikle alakalı problem var çünkü çok derin indiğinde oksijen kalmıyor, yukarıya eşyaları çıkartamıyorsun. madenleri filan falan, bütün sürü tekneye ihtiyacım var. E, bunları birebir Nifton, Nifton kendi çağındaki e, iktisadi, politik, ekonomik neyse ihtiyaçları ilişkilendiriyor. Aynı şeyi bu dönem için de ele almamız lazım. Başka ihtiyaçlar da olabilir. İşte biraz önce ne dedik? Cerrahlık. Ee, tarım. Onu tarım. Akabinde e, deniz Geniz. teknolojisi, gemi teknolojisi ve benzeri denizcilik e, dediğimiz e, buna özel bir ad da veriyorlar falan. Bunu... Burada bunların hocam galiba çok özür. Ee, Rica ederim. En başarısız olduğu şey e... idare galiba. Mesela onun sebebi ne? E mesela şöyle bir şey de var tabii İbn Haldun e, çürümeyi engellemenin yolunu niye arıyor? Hmm. Bu tecrübeyi biliyor İbn Haldun. Yani İbn Haldun'un tabii bu benim yorumum ama İbn Haldun şunu söylüyor. Biz yani evren tekevvün eder. Benim tabirlerimle konuşuyorum şimdi. Tekevvün ne demek? Fiziksel bir oluşum. Maddi bir oluşum. Ama insan bu tekevün içinde bu kevn içinde yaşamıyor. Temeddün ediyor. Şehri kuruyor. Ama temeddün tefessüye neden oluyor. Evet. İbn-i Ardun bunu anlatıyor. Bu tefessüye nereden çıkartıyor bunu? Tecrübesi bunu gösteriyor. Ve o diyalektik ilişkiyi, hadari ve bedavet ilişkisini de yine e, tecrübe yaşadığı coğrafyadaki bedaveti, bedevileri görüyor. Biliyorsun İbn-i Ardun'un önemli özelliği, bedevilerle en iyi müzakere eden adam olmasıdır. Evet. Her devletin ona ihtiyacı var o dönemde. Bedevileri başka türlü kontrol anlattılamıyorsun. O da bir ihtiyaç yani. E İbn-i Ardun nasıl çözebiliriz? Temeddün önemli. Çünkü hakikaten orada insan kendini gerçekleştiriyor. Kemalini orada buluyor. Fakat Kemal zevale inkılap ediyor. Ve İbn-i biliyorsun şey der. Benim önerim bile sadece ömrü uzatır. Ölümü ortadan evet. kaldırmaz diyor. Değil mi? Ama bu ömrü nasıl uzatacaksın? İşte ben ona niye tasavvufla uğraşıyor i̇bn Bu sebeple. Tabii. Buna bir cevap bulabilmek. Bir tarafıyla. Tabii tabii. Yani bir var iken yok gibi nasıl ya Çünkü teref, lüks. Lüks bizi çürütüyor. Bugün önemli problemlerden biri dünyada bu. Özellikle Anglo-Amerikan dünyasındaki tartışmalara bakarsan, şimdi tefessü insanı çok farklı arayışlara itiyor. Acayip acayip sporlar, acayip acayip yaşayış biçimleri, denemeler. Adam şımarak her şeyi doyumsamaş. Hani diyorlar ya çocuklara her istediğini almayın. Yoksulluğu bilsinler. Bakın bu Çocuk terbiyesinde bile. Bunu medeniyet ölçüğüne düşün. Her şeyin var. Bir tefessü, bir çürümeye varıyorsun. İşte o Tanrı'nın ahlakıyla ahlaklanmak anlamındaki T50 o tasvufla ilişkisi yok iken. Bak yokken değil, yok, var iken yok gibi yaşama. Yokken zaten biskinsin e, yani hakikaten. Yani yok zaten. Ama var iken yok gibi yaşamayı nasıl becereceksin? Şeyi, e, maddeyi amaç haline getirmeden... Değerlerinle o maddeyi yönetmeyi ve yönlendirmeyi nasıl vereceksin? İbn-i temel araçlarından biri bu. Niye? Çünkü tecrübe etmiş. Dediğin gibi yani bu da araştırması gereken bir şey. Orada acaba buna neden olan mesela farklı etnik etnik yapıların ortak bir müşterekliği inşa edecek bir imkan vermesi Mesela Orta Asya'da Timur'lardan sonra Birleşik Bir Devlet'in kurulmamızın nedenlerinden biri de vakıf arazilerine bağlanır biliyorsun. Özellikle tasavvuf tarikatları vakıf arazilerini çoğalttığı için vakıf arazilerine devlet el koyamadığından fıkhen, hukuken e, onları bir araya getiremiyorsun. Hatta buradan hareket ederek Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi'nden sonra Anadolu'daki vakıf arazilerine el koymasını bir e, nasıl söyleyeyim ileri görüşlülük olarak yorumlayan taaşiler de var. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Yani, dolayısıyla bizim o dönemdeki çok çeşitli ihtiyaç listelerinden hareket ederek üretilen çözümlerin, ne olduğunu ya da üretilemeyen. Çünkü bazen de görünmeyebilir. Bugün sen onu görüyorsun da o adam içinde gömülü onu göremeyi olabilir. E, o açıdan da bir laboratuvardır en üst. Hmm. Mesela bu müziğin çok gelişmesi, bu Dinledin mi bu Dinledim. Müthiş. Bunu neye bağlıyorsunuz? Müzik hususen bu, bu i̇şte, kadar incelmesini. Işte İbn Haldun'un mukaddimede sanatlara ayırdığı kısım boşuna değil canım. İlimler ve sanatlar. İşte aşırı... Çünkü bu sanat bir süre sonra değerlerin yerine ikame ediliyor. Bugün de böyledir. Modernizmin e, kendi değerlerini kamusallaştırması için kullandığı bir şey sanatlardır. Nietzsche bunu söylüyor canım. Anlam sorununu sanatla çözmeye çalışıyorsun. Orada din, ahlak ve benzeri şeyler geri çekiliyor mesela. Evet. Tamam mı? Şimdi ya Bu benim e, maddi bir delilim yok ama muvaşşahat yani bu Endülüs müziğinin Mesela mevcut Arap müziğinden çok büyük bir fark var. Mevcut Arap müziği beni yorar. Biraz gürültücü geliyor bana. Ama müvaşaat bizim sanat saray müzik. sanat müzikine çok benziyor. Ben bir ilişki olabileceğini, uzmanı değilim ama hmm. e, mesela müzik tarihçileri buna bir bakabilirler. Oradan gelenler çünkü Endülüs'ü ele geçirdikten sonra sadece buraya bununla ilgili bir sürü yazı var. E, Matematikçiler geliyor, astronomlar geliyor. Bir sürü zanaat erbabı geliyor. Büyük ihtimalle sanatçılar da geliyor. Cezayir'e gittiğim zaman mesela e, hala yaşayan muvahşahat okulları var. Üç tane. Farklı yorum yapan. Sonra, e, Endülüs müziği, Endülüs edebiyatı, Endülüs şiiri. E, ve bunlar ortadan kalkmıyor. Mesela Mısır'a geliyor. Bunların bir kısmı. Mısır'daki mesela bak o büyük entelektüel faaliyetin bir tarafı Rum, Moğolların önünden kaçan alimlerin gelmesi, bir tarafta Memlüklerin e, iktidara geçtikten sonra Arapların, özellikle Arap asıllı insanların ee, bir uğraşı alanı oluşturması, ee, ilimle onları medreseler okur. Bir de Endülüs'ten gelen, işte Hasan El Kuşi dedik değil mi? Ondan sonra İbn Baytar dedik. Sadece onlar gelmiyor, bir sürü başka insan geliyor. Ee, bunların getirdikleri var mesela değil geliyor, değil mi? O, o devlet yönetimi yazışmalar üzerine metinler üretiyor. O büyük ölçekli büyük ölçekli metin üretiminin en ülsten de e, bir ilham aldığı ya da bir etki aldığı göz önünde Bu gelme meselesiyle ilgili bir parantez açayım hocam. Ee, biz bir, birkaç defa hatta Osmanlı e, gemi gönderiyor ve oradan... Evet, evet o, etmiş o bir trajedi. Orada şey geliyor mu hocam ee, bir isim var mı yani İlema'dan <gülüyor> bilginlerden bildiğimiz kayıt altında olan? O çok. O tarih. Tabi tabi tabi. Hmm. Olmaz olur mu canım? Yani daha öncesinden başlıyor ama özellikle 1492 gönata düştükten sonra. 1502'de Kemal Reis, 1530'larda Barbaros Arettin Paşa, sonra 1586'da Kılıç Ali Paşa ve 1609'da da Sultan 1. Ahmet'in nihai sonlandırma faaliyeti var. Bu Kılıç Ali Paşa hadisesi de çok trajiktir yani. Aslında durumu çok iyi toparlıyor Osmanlılar orada. Fakat işte dedik ya bu açıdan da bir var. Gemi batarken bacanın rengiyle uğraşmanın nelere mal olduğunu orada görüyorsun. Ee, başlarında Muhammed adlı bir lider var. Orada kalanların Kılıçeli Paşa'ya meydan okuyor. Diyor ki buranın lideri benim, beni dinleyeceksin. Yahu sen zaten ihtiyaç içindesin. Bir e, imparatorluğu temsilen orada bir nedir e, amiral var. İsyan diyor Kılıçeli Paşa'da onu öldürüyor. E, tabii dağılıyor falan. Yani e, İhanet sadece gidip bir bilgileri düşman devlete vermek demek değil, ahmaklık da bir ihanettir. Hani bu meşhur Şukrullah var tarihçi. Bir milleti idarecinin ahmaklığı yok eder diyor esas itibariyle. Ahmak olmayacaksın yani. En dürüst için bu söylenebilir. Yani özellikle son dönemde. Tabii tabii yani bunun üzerine Sultan 1. Ahmet 1609'da İspanya kralıyla ile bir anlaşma yapıyor. Oradaki Müslümanların karşı tarafa aktarılmasına izin vermesi kaydıyla Osmanlar endüriş iddialarından vazgeçiyorlar. Tarih 1609. Evet. 150 yıl uğraşıyor Osmanlı. Hani diyorlar ya, hiç uğraşmadı, hiç alakasız. Osmanlı uğraşmadı konu. Özellikle başında bir sürü gayle varken. Tabi tabi. Yani memlüklerle. Tabi tabi tabi tabi Yani olsun. o trajik bir hali. O açıdan da bir e, laboratu vardır. Evet. Şey açısından da hocam e... aynı şey bakın Moğollarda da. Şimdi ismini hatırlayamıyorum savaşın. Celalettir Hazrem Şah ilk defa Moğol ordusunu yeniyor biliyorsun. Ee... Neydi o? Çok enteresan bir adı var. Hatta ben konferansla verdim o adla. Ee, bunu Namık Kemal gündeme getirmiştir ilk defa. Yani Namık Kemal bunu niye gündeme getiriyor? Arkadaşlar birbirimize uğraşmayalım. Namık Kemal yarısı doğru mu? İşte Balkan Savaşları bunu gösteriyor zaten. Namık Kemal hakikaten bizim çağdaş tarihimizin e, bir numaralı adamıdır bence. Her açıdan. Eyvallah. Her açıdan ama Eyvallah. hissiyat, fikriyat, e, ufuk yani hakikaten e, üzerine özellikle durulması gerekiyor. O e, meseli de Cenab-ı Hocam Şah Piyesin onun için yazıyor. Ama dinlemiyoruz işte. Dinlemiyoruz. Savaştan sonra kırat alınıyor bir tane ganimet. Beyazat çok nadirdir. Bunu kim alacak? Şu alacak. Birbirine giriyor şeyler komutanlar. Zaten i Şah da onu kayınpederine veriyor. Bunun üzerine 10 bin kişilik çok savaşçı bir şey komutan. Komutan derken orada bir emir aynı zamanda terk ediyor orduyu filan. Yani sonra da tabii Cengiz Han'ın komutasında 6-7 kişi kalıncaya kadar tüm ordu kılıçtan geçiriliyor Indus Vadisi'nde. Meşhur bir savaştır. Bu yani benzer şeyi başka yerlerde de görmek mümkün. Ne? İstiklal Harbinin bak en büyük başarısı tüm farklı düşünceler bir kenara bırakılıp savaş kazanıncaya kadar bir birlik içerisinde gitmesidir. Çok farklı isimler var. Akifinden tut efendim, e, şunun, bu paşalar arasında farklar var, entelektüeller arasında farklar var, tamam mı? Ama gemi batıyor, bacanın rengini ne olacak? Önce bir gemiyi kurtaralım sonra kavga etmeye devam edelim ki öyle de oluyor. Öyle oluyor. Bu gayet doğal yani. Bunu, bu, bunu göstermek hakikaten bir milletin erdemidir. Yani İstiklal Harbi açısından çok başarılı. Millet olmanın belki de. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu yapamadığın zaman işte e, batar gidiyorsun. Hiç o gemiyi kurtaramıyorsun artık. Başarılamamış olsaydı belki de İstiklal Harbi'nde Allah muhafaza. Tabi ama biliyorsun e, en çok verilen örneklerden biri bir daha Balkan utancını yaşamamaktır. Evet. Yani e, Özellikle son dönem hem Çanakkale'de hem İstiklal Harbi'nde e, paşaların askerlere en çok söylediği cümlelerden biri budur. Balkan utancını bir daha yaşamamak. O büyük bir utanç o. Selanik şehrini 15 bin kişilik birlik olmasına rağmen Tarsim Paşa savaşmadan teslim ediyor. Neyse uzun işler. Bu e, bitiş, yıkılış, kaos olurken e, şöyle bir imajda var ya hocam hani yavaş yavaş demin söylediğiniz gerçi hani bu birden de yavaş yavaş Çürüyüp sona geldi. Diye. Ve ders de almıyorlar ha? Elhamra'nın yapılışına baktım gelirken hangi tarih aralığı diye Hı -hı. son dönem son emirlik e, zamanı yapılmış yani çok olağanüstü bir mimari. Eser. 1200 yok. Yo, Elhamra sarayı 1238'de yapılmış. Yani düşüşten tabi tabi düşüşten 250 yıl önce erken. neredeyse ben, tabi, tabi, son Gürünata Sultanlığı'nda diye. Tabi şeye girmedik mesela 1236'da e, yapılan bir Tespitte sadece şeyde, Kurtuba'da 13, 13 bin dokuma tezgahı var. Yani mesela o dokuma teknolojisine girmedik. Benim alanımda değil ama ikinci kaynaklardan elde hmm. ettiğim bilgi, hani tarımdan bahsettik, denizciden bahsettik de inanılmaz bir dokuma tezgahı, kumaş e, üretimi var. Bu... Tarıma bağlı olarak da aslında değil mi? O, o alt disiplinlerin tamamı da gelişmiş oluyor haliyle tabii, tabii, tarım tabii, gelişince. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Yani çok pek çok açıdan hakikaten incelenmesi gereken bir bir parantez daha açayım hocam. Yine soracaktım. Yahudilerin kendisi öyle ifade ettiği için hmm. hani almak isterim hmm. burada. Hmm. Yahudiler Yahudi kültürünün altın çağı, Endülüs Müslüman Emevi devletinin hükmü altında yaşadıklarına dair şeyler var imiş. Tüm İslam dünyasında Yahudiler çok rahat lar yani tabi İbn-i yetişiyor orada. İbn-i talebesi olarak daha sonra Mısır'a geliyor ama pek çok Yahudi bilim adamı düşünür ki bunların bir kısmı daha sonra Osmanlı'ya geliyor. Şimdi Gemilerle onları da kurtarıyor. Tabii, e, Spinoza ne demek? İspanyol demek. Esponoza Spinoza olmuş. O da oradan. E, e, oradaki Yahudiler tıpkı Müslümanlarla bir kader birliği yaşıyorlar tabi. Yani aynı zulümlerin Kırımdan geçiyorlar ama onlara iade itibar yapıldı mı yapılmadı. Bir kısmı onların tabi biliyorsun İtalya'ya, oradan Balkanlara, Selanike'ye gelen, evet. e, Moroya gelen, bir kısmı da Afrika Mısır üzerinden e, Şam ve e, İstanbul'a gelen, İzmir'e gelen e, tabi dağılıyorlar. Müslümanlar da öyle yani. Çok dediğim gibi bilim adamı düşünür. Bunlara ilgili çok ciddi güzel çalışmalar var. Bu özür astronomlar mesela ikinci Beyazıt döneminde sarayda tartışmalara katılan çok ciddi Endülüs kökenli Yahudi alimler var. Bunlar Arapça, İbranice sonra Türkçe'de öğreniyorlar. Musa bin Meymun var mesela kanun döneminde. Değil mi? Türkçe tıp kitabı yazıyor. Peki, bunlar üzerine çalışan değerli meslektaşlarımız var yurt dışında. Hem İsrail'de hem Amerika'da. Güzel metinler yayınlanıyor bu konuda. Şey özür deyince siz İspanya Krallığı Yahudilerden özür diledi. Tabii. O yeniden fesih. İstersen dileme. Davrova da diledi. Evet. Ya da şey Putin de diledi yani. Putin de diledi. Evet. Müslümanlardan dilemediler. Bu şeyi de anmak isterim hocam. Şimdi söz kaynar vakit gene yetmez diye iki gün sonra değil mi Akif Emre rahmetli? Evet. Allah rahmet eylesin diyelim. Evet çok ee, güzel hatırlattın değil mi? Endülüs onun, belgeseli. Evet. Ve Endülüs yazıları. Ve Endülüs yazıları. Evet. Çok olağanüstü. Evet. Yalnız şöyle Akif Emre Rahmetli'nin sadece Endülüs'le özdeştirilmesi de doğru değil. O tüm İslam şehirlerini önemseyen ve onları gezen. Endülüs'e de ayrı bir önem veren. Bosna'ya da çok önem veren bir isimdi. Evet. Ee, ve tam sizin dediğiniz gibi o hüzün, ağıt yakmak falan o, o arada... Bir savrulmaya gitmeden, gitmeden. Tabii, idrak etmeye tabii, çalışan. Tabii. iyi bir entelektüel, e, muhtedil bir entelektüel olduğu için. Hmm. Yani ben kendisini şahsen ve tanıdığım sorpeteci biliyorum. Mesela e, bak çok güzel hatırlattın. Bir gün bana geldi dedi ki e, ve daha sonra onu yazdı da bana da atıf yaparak sağ olsun. Ya bu İbn-i Macit Süleyman'ın Meyhe meselesiyle Osmanlı ilişkisi nedir? Ya, kendine araştırmaya gerek sorabilirsin birine ben de o zaman ona bunları anlattığımı hatırlıyorum sen hatırlatınca. O da onu gazetesi olarak yazmıştı hmm. atıf yaparak. Yani soran, oradaki entelektüel arka planı e, araştıran bir ufka sahip olduğu için. E, hakikaten çok güzel bir belgeseldir o değil mi? Son Moriskolar. Evet son Moriscola çok güzel. Öyleydi Bak, bunu da evet. iyi hatırladık. Bu vesileyle seyredilebilir. E, Youtube'da e, var mı o acaba? E, Tabii ilk zamanlarse eğer sevmiştim. kaldırmadılarsa var. Yani biliyorum yani geçen yıl görmüştüm. Evet. Hala varsa Bu vesileyle Akif Emre'ye de rahmet dileyelim. Allah rahmet Siz yakın tabii, tanıdığınızda tabii çok, değil çok, mi? Çok, tabii ailecek tanıştığımız, Vefatı dolayısıyla konudan çıkıyorum ama Akif abi Akif Emre dolayısıyla çıkalım varsın. Şu anda Dursun Çiçek üstadımız çeşitli mahfillerde konferans çok yakın dostu. Evet. Vaf TV'de zannediyorum bir yaptı. sonra başka mahfillerde de konferanslar veriyor mu verecek. Onlarda dinlenebilir. Çünkü çok yakın tanıyan, bizden daha yakın tanıyan bir isim dostum. Çok hatta bir kitap yazdı. Evet. Gördün değil mi? Tek ve Tenha. Evet. Güzel bir metin. O da okunabilir. evet. Ya sen beni hüzünlendirdin şimdi Yusuf. Ben de hocam niye böyle şey yaptık evet. ama hani bir endüriş deyince Akif Emre atalamamak da evet. iyi olmazdı. Evet. Bir duaya vesile olur evet. belki o doğru, ümitle. Doğru söylüyorsun. E evet. Söylenmiş. Yani Endülüs e neticede bir hüzündür. Günün sonunda. Ama yeni hüzünleri tatmamak için Endülüs tecrübesinden ders almak gerektir. Ey Allah. Ya da Balkan tecrübesinden ders almak gerek. Balkanları ben dolaştım. Balkan biliyorsun Türkçe bir isimdir. Yeşillik demek. Evet. Fergana Vadisi'ni hatırlatır Türkler biliyorsun. Değil mi? Ee, o açıdan oradaki tecrübeyi de tarih hakikaten tamam kuvvet değiştirici iblet alınacak. Geçmişi değiştiremeyiz diyor Mehmet Genççiçeğe. Ama geleceğimiz o tecrüben hareket ederek daha iyi kurabiliriz. Hmm. Aynı hataları yapmamak. Anlamında. Orada işte şey hocam hani e, tehlikenin büyüklüğü meselesi belki çok e, bir e, yani hüzüne gark olmuş bir yerden kuruyorum bu cümleyi biliyorum ama e, 700-800 yıllık bir hakimiyetin ardından e, kazınabiliyor hani birkaç Rom, mimari. Roma, da bin yılımız Veya, oldu evet. yani Bizans da şimdi onlar aynı şey düşüyor. Bizans 1100 mü 1200 mü ne ya? <gülüyor> bu Roma insanlık tarihinin e, tecrübesi olacak. Eğer şöyle biz Türkler ve Anadolu ilişkisi bağlamında hani kesinlikle aynı. Bu bu tehlikenin olduğunu düşünüyorum ben hala. Dikkat etmezsek tabii e, Kesinlikle. Ee, yani bu tekrar edebilir. Bunu kim, kim kim kim engelleyecek ki? Sen eğer bunu kendin imkanlarınla, yani Anadolu Türkleri e, geldikleri yere sürme ideali e, vardı. İstilalar harbininde bunun için yaptılar ve hala var. Hala var. Uygun. Yani bu açıdan belki diğer Müslüman milletleri bilmem ama Türkler için ciddi bir dersin konusudur. Bir hassa bizim evet. için. Evet. Hocam eyvallah vaktimiz bitti. Öyle mi? Peki hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar bu haftalık soruların peşindenin sonuna gelmiş olduk. Haftayı aynı saatte cumartesi 22'de yeni soruların peşinde buluşmak üzere hayırlı akşamlar diliyorum.